Deniz MB'den hepinize merhabalar. Ben Kemal Erdem. Utkan Şahin ile birlikte bu hafta MB gündemini değerlendireceğiz. Gündem tabii ki playofflar. Ee, öncelikle Batı'dan başlayalım Utkan. Ibaka'nın sakatlık haberiyle birlikte Batı'da ki New Orleans Pelicans'ta da biliyorsun Anthony Davis döndü ama dönüşü pek yaramadı. Yani evet dün özellikle çok saçma bir yenilgi aldılar karşısında iki uzatmada ve yani e, Otandır işte bocaladığı dönemde bir Tekrar yakalamışlardı ama şu an e, o yenilgilerle, peş peşin yenilgilerle o havayı tekrar kaybettiler. Açıkçası da aralardaki fark bir maça çıktı dünkü maçla beraber. Thunder'da tabii şimdi Durant bir hafta daha yok. İbaka playoff'lara yetişeceği söyleniyor. Yani yetişebilirse o da. Enes'le Westbrook'a Gündoğdu resmen ise kasacaklar bütün maçlar artık. Tabii bu arada e, lafını kesiyorum. Brooks'u da bir dertten kurtardı. Adams'ı ilk beşe çekecek. Aynen. aynen. O zaten ee, şey bir ölçüde. Yani şimdi Sörçübük'a kariyerin başında çok iyi bir soğumacıydı. E, özellikle blok ortalaması çok yüksekti. Hatta e, bütün sezonlarda işte e, yılın soğumacı ödülüne aday gösteriyordu. Ancak e, geçen gün bir istislik vardı. Her yıl giderek blok ortalaması düşüyor ve bununla beraber işte soğumadaki efekti düşüyor diye. E, hala tabii ortalamanın üstü bir soğumacı ama Şimdi belki bakalım Elesin soğumada yaşadığı sıkıntıları daha bir net soğumacı olan e, Adams'da kesebilecekler mi? Onlar için iyi bir şey oldu bir yandan da. En azından hem Piyof'a Adams'da tam rolüyle girebilecek. E, bugün de da oynuyor oklama biz bu yayını yaparken. Birazcık daha okulamanın fikstürün iyi göre zorlu. O yüzden hala oklama bu işi bitirdi. İşte bu saatten sonra okulamanla diyemiyoruz. Ama işte dediğimiz gibi Neymar e, zaten kadro olarak sıkıntılı bir kadro. Çok yanlış bir yapılanma. Sıkıntılı bir koç. Anthony Davis da işte döndüğünden beri, yani dün adam ben hayatımda gördüğüm en sapıkça performanslardan bir tanesini gösterdi yani. E, pas şeye gidiyordu. Ama işte e, orada Jury Holiday bu sezon işte Nereden baksanız Uluslar'dan 2 ay öncesine kadar işte Aralık sonundan beri falan, yok. Ortalıkta yok. Hiç, hiç Aynen işte e, zaten Eric Gordon gibi bir facia bir sıkıntıları var. Neredeyse adamı 2 yıldır sürekli takas etmeye çalışıyorlar. Takas edemiyorlar. Takas edemedikçe adamın değeri düşüyor. Değeri düştükçe de adam kötü oynuyor. Allah'tan o iki, üç ay, 2-3 hafta bir skor katkısı verdi. De, o ara bir galibiyet serisi yakaladılar. Ee, Tyreek trans, e, hamlesi çok tartışılmıştı. Olmalı mı olmamalı mı diye. Onları şu an o kurtarıyor. Bir nebze. Arka ee, 18 maç bile. 10 assistin üstüne yaptı arka arkaya her maç. İşte... Dün de 10 assist yaptı ki triple double'ın da ucundan döndü. Aynen. Orada ama işte yani çok büyük bir e, spacing sıkıntısı var. Yani dışı tor Antony seyri yeteri kadar yer açamıyorlar. İşte Ömer'le oynatsalar bir türlü Ömer'i çıkardıkları zaman Ejinka'nın soğumadaki sıkıntıları ortaya çıkabiliyor hem saiz olarak düşüyorlar ee, Ryan Anderson zaten o da artık her sezon en azından bir iki ay yok, yokluğuna alıştık ondan sonra Cimba ee, onun sıkıntıları var şu an için işte Palinka'sın saçma muhalifiyetleri yüzünden Thunder tekrardan bir havayla öne geçti ee, bu hava ne kadar sürecek onu göreceğiz Tabii o Spencer'ın konusunda haklısın. Çünkü hani sezon başında kadroyu planlarlarken Tyreke Evans'ı 3 numara diye hesapladılar. Eric Gordon 2, Holiday 1 numara oynayacaktı ama iş o kadar abuk subuk bir noktaya geldi ki şimdi Tyreke Evans'ı mecbur 1 numaraya çekmek zorunda kaldılar. Bir de dediğin gibi aslında Tyreke Evans'ı hakikaten çok eleştirildi ama hani bu şapkadan çıkan tavşan gibi oldu. Biraz da öyle oldu. Ya orada işte o koç e, Montey musun? çok tartışılan bir koç. İşte yeteri kadar eee o... Pelicans'ın şu anki seviyesine yeterli olmadığı tartışılıyor. Bir geçiş koçu olarak plan getirilmişti. Ama onda da işte çok ilginç bir özellik var. Adam çok saçma adamlardan çok e, absürt katkılar alabiliyor. İşte yıllardır e, bundan öncesinde de görmüştük. NBA'de bile tutunmayacağı kafada soru işareti olan oyunculara işte 10 sayı, 3 asistlik ortalamalar tutturdu. Bu adamlara kontrolat verdikti bir nebze. İşte geçen, sen geçen seneki Brian e, bu sene Charlotte'a gitti ama işte ana planda gene bir koçun yetersizliği var orada çok tartışıldığı için. E tabii genel menajer konusunda da bir sıkıntıları var yani. Orada zaten e, konuşuluyor işte yeni bir genel menajer, önümüzdeki sezon için yeni bir koç, işte Joe Dumars'ın adı geçiyor. E, artık koç kim olur? Aslında iyi koçlar da e, boşa çıkacak gibi yazın. Hani gerçi hala boşta olanlar var. <gülüyor> Alvin Gentry açıklama yaptı teklif gelirse değerlendiririm diye. Ya ben şu an bir takımın genel menajeri olsam benim koça ihtiyacım olsa ilk gideceğim isim Ervin Gianwidetilde'dur. Yani takımının hiç kadrosuna bile bakmam. Genelde ben şey düşüncesini dediğim yani koça uygun kadrolar olması lazım diye. Ama hiç düşünmem. Ervin Gianwidetilde'yi getiririm ve bayağı uzun kontrolat veririm. Yani bayağı da güvenirim. Phoenix'in onu o sezon göndermesiyle bence saçmalık. Yani tam sonra Hornet Jack'ten geldi ama bence çok çok iyi bir koç. Çok iyi benim bir yalan koç. Onlar bu sene ya işte elinde Davis gibi bir oyuncu var. Davis en azından iki yıl daha burada ve kolay kolay da gizle gibi gözükmüyor yani ee, Davis'in yanına uygun parçaları yavaş yavaş ekleyerek eninde sonunda baş baş üstü baş altı o, o civarlarda bir takım olacaklar da bu sezon galiba bir kliyot dışı kalacaklar gibi gözüküyor yani şu şu gidişatta şu havada. Yani onların e, şöyle söylemek lazım Davis Ömer de kalır. E, Tayrik Avanız sağlam bir parça. O artık yani bence kendini ispat etti ama bir numara ve Eric Gordon'un yerine mutlaka adam almaları lazım. Bir de yani şunu da konuşmak lazım tabi. Hani bu doğuya geldiğimiz zaman Chicago için de konuşacağız. Şimdi Ryan Anderson'a ne kadar güveneceksin? Şimdi senin dediğin gibi her sene bir iki üç ay yok. Ya, müzmür sakat gibi bir şey oldu. tarih Kemis'le ilgili aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. İşte çok tartışılmıştı. Bir numaram oynasın. Sakramanto döneminden biri tartışılıyor. Birim oynasın işte fiziksel avantajları sayısı bir iki üç hepsini oynayabilen bir oyuncu. O bence işte Sakamoto'da gördüğünüz gibi onu toplu eline verdiği zaman ondan verim alabiliyorsun. Ama onu işte elinden topu alırsam verimi çok düşüyor. Ona göre bir, yani Tahirik Evans'ı tutacaklarsa ona göre bir e, dış adam kadrosu kurmaları lazım. Yoksa tarih Evans'ı da göndermeleri lazım. Yani ondan işte dedikleri sezon başı planlıkları gibi üç numara planlayalım, işte şüter olsun, işte e, kıs, bençten getirelim. Pek bence tarih Evans'ın yapısına uyan bir yapı değil. Uzun vadede pekansı işte Geleceğe dair çok umut verici şeyler var. Ama işte bu sezon Oklahoma işte Westbrook çok çılgın bir All-Star sonrası geçiriyor. Yani inanılmaz. Ya. Yani, NBA tarihinde çok az görebileceğimiz belki bir daha da göremeyeceğimiz istisistikler yapıyor. Yani ben bunca yıldır takip ediyorum. Sen benden daha uzun yıldır takip ediyorsun abi. Ben böyle istisistik görmedim. Öyle yani. Yani bir şey vardı bir ara hatırlarsın onu. Kobe Bryant'ın Lakers'ta arka arkaya de arkaya yaptığı seri ama o bile yani sadece sayı anlamında. O, evet, orada bir skorerlik ee, vardı. Burada adam her şeyi yapıyor burada, resmen. Burada her şeyi yapıyor. Tandır için ne diyeceksin? Yani onların aslında kadro ben şimdi kadroya baktığım zaman e, Presti çok övdük, ettik ama yani Tandır'da çorba gibi bir rotasyonu var. Dion Waiters'lar şimdi Agustin falan hamlesi çok iyi. Hiçbir lafım yok. işte Kyle Singler bir ara 5 başlattılar, şimdi bench'e çektiler. Waiters'ı bir ara bench'ten getirdiler, ilk 5'e çekti. Adam Robertson var. O tartışılıyor. Katkısı işte Perry Jones'tan falan zaten hani e, katkı almıyor. Ya yani şimdi orada da çok çorba gibi bir rotasyon var. Ya orada e, çok yıllarca yapmadılar yapmadılar hamleyi. Bir anda yaptılar. Öyle bir sıkıntı oldu. Yani yıllarca Derek Fisher'dan katkı alırız belki deyip kısıp kısıp kısıp katkı yapmamışlardı. Ya yani Stevenus bence zaten en başından beri Perkins takası ııı e, çok yanlış bir takastı. Yani en başında o takıma büyük bir darbe vurdu. Yıllardır da onu kadro tuttular. Takas etmediler. Ee, ancak işte bu sezon mesela Clement'a gönderdiler. Pardon takasla e, gönderdiler. da Clement gitti. Clement'a süre bile almıyor. Yani bitti artık Andrew Perkins. Yani onu özel yapan şey e, soğumasıydı ve fiziksel avantajlarıydı. Yüreğiydi. O da yok yani artık. Zaten saçma bir şekilde kilo verdi adam gidip. Ki yanlış hatırlamıyorsam zaten o dönemde o yaparlarken de biraz da Lakers'ın Andrew Bynum'la e, alakalı durumundan dolayı eşleşmeler bir avantaj sağlarız falan diye öyle bir hamleye giriştiler ama hani, hani Hiç Andrew, Bynum, Andrew Bynum da kaybolup gitti. Aynen. Perkins de kaybolup gitti. Yani ben iki takım arasında hani bunu aramızda da konuşuyoruz ya da Twitter'da falan da yazıyoruz. Hani kötünün iyisi playoff yapacak gibi duruyor ama dediğin gibi... New Orleans'ın şansı fikstür biraz daha e, rahat gözüküyor. Fikstürleri de önümde. Şimdi Milwaukee ile falan oynayacaklar. Phoenix ile oynayacaklar. İşte arada Golden State falan zorlu e, rakipler olsa da Sacramento, Minnesota, Lakers, yine tekrar Sacramento. Yani şimdi kaymak gibi bir fikstür var. Aynen. New Orleans'ın. E şimdi şeye baktığınız zaman, oklamaya baktığınız zaman, Boston, Atlanta, hele ki Boston çok ters bir takım. Yani ben Boston mesela, Boston bir maça çıktığı zaman kaybeder ya da kazanır diyemem. Yok. Kim olursa olsun rakibi. Orada çok inanılmaz bir koç efekti var çünkü. Yani adamlar inanılmaz bir şekilde kadroya baktığı zaman o kadronun o oyunu oynaması mümkün değil dersin. İşte ben başlının sezon öncesi biraz işte biraz sezon başı biraz playoff için amaçlar daha sonra giderler. hafta oynarlar diye düşünüyordum ama yani çok çok iyi bir koç. Gerçekten çok çok iyi bir koç ki kariyerini okursanız açık biraz araştırabilirsiniz. Bu adamın daha NBA gelmeden önce böyle bir efekt göstermesini bekliyorduk. Hatta sen daha NBA gelmeden önce bir yazı yazmıştın abi. <gülüyor> Stevenson'la ilgili mahcup etmedi. Aynen yani yüce, maç içerisinde Yani Phil Presley diye bir oyuncu var. Başka herhangi bir NBA'te... Bizim bir tek Philadelphia oynar bir de New York'da oynar herhalde bu oyuncu. Ama bu oyuncudan bir şekilde ona katkala bilen bir adam yani. İşte Datome'lerden, Jerebko'lardan Dat falan da... Dat Datome ne zaman Avrupa'ya önce muhabbetiyle bakıyorduk. İşte yıllardır e, Jerebko dört numarada o sakatlıktan sonrası bir türlü atılım yapamamıştı. Jerebko'dan bir şey olmayacak mı diye düşünüyorduk. Adam hepsinden bir şekilde yararlanıyor. Yani ICT olması üç maçtır yok. Bir şekilde onun eksikliğini doldurup ma maç kazanıyor adamlar. Yani Indiana gibi playoff'ta en büyük hakikaten bir tanesini gidip deplasmanla yendiler adamlar. Yani çok çok iyi bir koç. Ama ben işte orada sanki ya bassın bu sezon playoff yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Genel anlamda geleceği düşünerek. Yani şu sezon 8. sırattan playoff yapmaları onlar hiçbir şey kazandırmayacak. Yani 7'den yapsalar da bir şey kazandırmayacak. Ellerindeki çekirdek kadroyu bir şekilde devam ettirip uzun sürede draftta oynamaları lazım. Drafttan da parçalar almaları lazım. Şimdi ellerinde çok fazla draft hakkı var. Bu draft haklarından e, bence o biraz yanlış. Flederse de bunu yapıyor. Çok fazla draft hakkı alıp çok fazla oyuncu seçiyor. Onu birazcık azaltmaları lazım. 2-3 parçayı tamamlayıp bir, bir derece daha ileride seçmeleri lazım. Yani fazla çaylak da çok bir şey kazandırmıyor aslında. Ee, ne kadar çok çaylak o kadar çok ultra işte şanslı seçim olmuyor. Yani biz Philadelphia mesela geçen sene 5 tane drafttan seçim yaptık. Zaten bir tanesi Embiid herkesin bildiği gibi sezon başından beri oynamıyor. Onun dışında bir tek Ruslu takasladığımız e, atletik çocuk var. Onun dışında bir oyuncu kazandıramadık mesela takım o kadar draft hakkımızza rağmen. O yüzden Bast'ın takas hakkını bir şekilde birleştirip daha ileriden seçmesi, daha üst sıralardan seçmesi, daha ileriden derken ve şu kadroya özellikle uzun anotasyonla uygun bir oyuncu bulması lazım. Yani mesela ben Bast'ın gelen menajör olsam bu seneki draftta 1 ve 2. sıra için çok çılgın bir takas peşinde koşabilirim. Çünkü çok iyi, iki pivot geliyor bu draftta. Onların bir pivot ihtiyacı var genel anlamda. Koşlar, evet, koçların da e, o koça güvenmeleri lazım. Yani o koç, hakikaten Stevens, bence uzun vadede çok başarılı olacak. Ki o konuda zaten Danny sağlam bir adamdır. Yani Duck Rivers'a bile en kötü günlerde Duck Rivers'a devam eden. O konuda ben sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Enç o şey verir ama koçlar tabii çok tartışılıyor NBA'de. Ya, NBA'de ben açık konuşayım, benim genel düşüncem. Bence herkes de ona yakın düşünüyor. NBA'in koçların %60'ı kötü. Yani hiç hak etmeyen yerlerde çok alakasız koçlar var. Bunun yanında da çok yol olup da hak ettiği yerde koşuk olamayan koçlar var. Genel menajerler ise %80'i kötü yani. <gülüyor> Öyle bir sıkıntı var. Ya bir de koçlar konusunda şunu söylemek lazım. Hani gerçekten kötü koçlara var ama hani her şeyde koçu ihale etme durumu var. Tabi. de. Tabii, Böyle tabii. Böyle var. Tabii. O yüzden ben bir Brooks'a gireyim. Bu şeyde. Tamam. tamam. Söyleyeceklerim var Scout Brooks'ta. Tamam, bir orada biraz dolusun. Doluyum ben çok kısa, biraz ee, mikrofonu alayım elime. Şimdi Scott Brooks'la ilgili ben Twitter'da, sosyal medyada çok sıkça okuyorum Oklahoma City Thunder'ın e, kadrosunu. NBA'nin en iyi kadrosu. Her sene şampiyon olabilecek bir kadro. Şu, bu falan, bunun üzerinden Scott Brooks'a vurabildikleri şekilde vuruyorlar. İşte Scott Brooks el freni, şudur budur. Scott Brooks iyi koçtur, şudur budur böyle bir iddiam yok. Scott Brooks kötü koçtu olabilir ama önce Oklahoma City Thunder'ın kadro yapısını bir ele almak lazım. Ya hakikaten bu takım her sene şampiyon olabilecek bir takım. Ya bu nasıl bir hastalıklı düşüncedir? Yani eğer Scott Brooks olmasaydı ne olacaktı? LeBron James Miami'ye mi gitmeyecekti? Greg Popovich koçluğu mu bırakacaktı? Tim Duncan emekli mi olacaktı? Yani bu bir rakiple falan oynamıyor mu bunlar? Evet. Rick Carlisle'nin o Dallas'ı şampiyon olduğu sene. Hani Scott Brooks olmasaydı o takım öyle bir basketbol oynamayacak. Ben o Dallas'u durdurabilecek bir takım olduğuna da inanmıyorum o sene için. Tabii. Konuşuyorum. Ki zaten e, bu şeyle ilgili Scott Brooks'la ilgili eleştiri yapanlar o seneki Dallas'ı da e, işte Lakers 4-0'la süpürür diyordu o seneki Dallas'ı. Uh -huh. Ya şimdi dediğim gibi şöyle bir iddiam yok Scott Brooks çok iyi koştur falan filan. Ben bu konuda şunu söylüyorum yani Scott Brooks bir geçiş koçudur. Ve Oklahoma ile ilgili de en önemli sorun da şu Oklahoma standardı şu anki görüntüsü de bana geçiş takımı görüntüsü veriyor. Hiç şampiyonluk takımı görüntüsü vermiyor. Böyle olmaz. Biz bunu hep yıllarca konuştuk. Yani bu kadar hamle özürlü. E şimdi yapıyorsun hamleleri de yani bu kadar yıl bu kadar hamle özürlü. İşte Harden'ın gidişine gözlüğümdün, Jeff Green'i takas ettin, Ibaka'ya kontrat verdin, lüks vergisine girmek istemedin, öyle saçma sapan işler yaptın. E sen bu kadar lüks vergisinden çekinirsen, ben o sınıra girmeyim dersen. Ondan sonra dönüp de Scott Brooks'a bu adam olduğu için bu takım şampiyon olamıyor demek de bana pek mantıklı gelmiyor. Yani aynı Scott Brooks NBA Finale çıkarttığı zaman da başka şeyler söyleniyordu. Eskaza o sene şampiyon olsaydı Scott Brooks çok mu iyi koç olacaktı? Tabii canım. Yani şöyle bir sıkıntı var bu konuda. Şöyle düşünüyorum ben. Şimdi Scott Brooks'un hamleleri tartışılır. Ben maç içerisinde çok facia bir hamleler yaptığını çok fazlasını gördüm. Yani şey dersin yoldan geçen bu adam bu hamleyi yapmaz dersin. Hakikaten Scott öyle saçma hamlelerini gördük. İşte rotasyondaki oyunculardan yeteri kadar yararlanmasını da gördük. Perijon, Jackson, işte e, birçok oyuncudan yeteri kadar yararlanamadı. Steve Adams'dan bile ilk geldiği zaman Perk, cesur hareketi bu. kesip onun yerine koyamamıştı mesela. Ama şöyle bir şey var. Geçen bir tane podcast yaptık. E, podcastdaki sıkıntılar zaten yayınlayamadık. Sen o da söylemiştin abi. Şimdi sen hamle yapmıyorsun. Senin takım sahibin diyor ki ben Slavikap'ın üstüne vermem ki baktığın zaman çıkartmadım ama bir gün çıkartırsak görürüz. Şampiyon olan takımların ya da baş oynayan takımların çoğu bunu yapan yani Slavikap'ın üstüne çıkan takımlar. Ekstradan lüks vergesi ödemeyi kabul eden takımlar. Becbursun bir yerde. Parayı vermeden bunu yapman mümkün değil. E, böyleyken sen gidip Scott sat zaten Scott kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Düşük kontratı yani koç olarak da ona sen çok fazla bir şey vermiyorsun. Biraz eline veriyorsun sen gel burada koçluk yap diyorsun. Bugün Detroit, 7 diye getirirken inanılmaz para bayıldı. Yani bugün artık koçlar da önemli bir maddi şey küfiyete sahip. Yani sen o koçu getirirken önemli bir para demek sonrası sticker gene öyle ciddi bir parayla geçti takımın başına. Yani e, ben o yüzden takım sahibine de odaklı bir şey olduğunu düşünüyorum. Sırf bu konuda işte gidip Scout Brooks kötü koç, eks Scout kötü koçsa gönderseler. Yani yapacak bir şey yok. Oklamanın orada genel menajer sıkıntısı var bence. Ha çok övüyoruz. ilk geldiği yıllarda yaptığı şeyler çok mantıklı geldi ama sonrasında o ana planı, ana kaldırmayı büyütecek yapılmadı şimdi senin de Harden gibi bir oyuncu geldi. Harden bugün NBA'nin en iyi 5 oyuncusundan bir tanesine evet sen bu oyuncuyu boş bir sebeple gönderdin. Yani tamam ben bu şeye çıkmak istemiyorum dedin. İşte Sire Cup'un üstüne çıkmak istemiyorum dedin. O sezon ben çok da satılıyorum. Daha Ibaka sözleşme imzalamamıştı. Sen Ibaka ile Harden karar verdin. Bugün sen Kaka'da kuracak olsan ilk İbaka'yı mı alırsın, Harden'ı mı alırsın? Harden'ı çok, Hard. çok ciddi bir değer yani abi. Hadi sen 5 oyuncusundan biri dedin, şöyle de bakman pozisyonun da en iyisi. Tabii, tabii. E şu an bir Harden takımı olsa sen bu kısa rotasyonla nasıl durduracaksın o takımı? Gerekirse Durant'i daha kısa bir rotasyon kurardın. Durant'i daha 4 al, Kalmöle gibi kullanırdın. Durant bunu zaman zaman oynayabildiğini gördün. E sen İbaka'yı tutarım ileride deyip Harden'ı gönderdin. Harden patladı. Yerine bir türlü 2-3 yıldır hamle yapamadın. O, o ayarda bir hamle yapamadın. İlk bir yıl Kevin Martin geldi ama o da sonra gitti yani Minnesota'ya. E böyle olunca da genel menajer hataları oldu ortada. Koç çok iyi demiyoruz. Koç inanılmaz demiyoruz. Ama Oklahoma bir türlü o zirveye çıkacak. Kadro hamlesini yapamadı. Takviyeleri yapamadı. Kadro olarak giderek düştü. Ha, bu sezon takas döneminde iyi geçirdiler bence. Yani Enes parçası biraz ellere düştü. Enes işte takasını istedi. Utah el mecbur takas yapmak zorunda kaldı. Ve gayet İki tarafı için uygun bir şekilde takasladılar. Ee, şu ortamda da onların işine geldi. E, Bunun dışında işte Detroit'te Erie Jackson takası. Jackson zaten uzun zamanda mutsuzdu. Bir şekilde ayrılması lazımdı. Zaten gidecekti. Detroit'te bence yine iki taraf için uygun bir takas yaptılar. Gayet üç hamle yaptılar. Bu konuda artık burada sıkıntıları bence liderlik. Şimdi Westbrook çok çok iyi bir oyuncu olabilir. Cidden yaptığı istatistiklerden sonra zaten kalkıp Westbrook kötü oyuncu falan kimse demez. Ya da işte e, ...abarsılıyor kimse demez. Ama Westbrook... ...iyi bir lider değil. Cidden değil. Yani ben maç sonları yaptığı seçimleri de... ...görüyorum. Westbrook... Şu açıdan da bakalım. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Westbrook inanılmaz... ...istikler yapıyor. Ortalıkta bir Kevin... ...Durant Takas olsun furyası döndü. Kevin Durant geçen sene Westbrooks'un ne yaptı abi? Yanlış hatırlamıyorsam Batı ikincisilerdi. Hatta bir ara birincisilerdi. Ve o an... ...o sürede Westbrooks'un dönemde... ...çok uzun bir galibiyet serisi yakaladılar. E, Duren'siz Westbrook niye aynısını yapamıyor? Çünkü arada bir liderlik farkı var. Durant çok eleştirilse bile bir lider, bir bitirici. Maç sonlarında topu çok güvenerek ona verebiliyorsun. Westbrook öyle değil. Bir an gidip inanılmaz bir simaç yapar. iki tane top arka ar ar kaybet yapar. Ve baktığımız zaman kritik giden maçlarda hep bu yüzden kaybettiler. O yüzden ben orada Durant'ın hakkının Westbrook çok abartılı fizikler yaptığı için çok yendiğini düşünüyorum. Ve Durant olmadan da o takım havasını bir türlü yakalayamayacaklarını düşünüyorum. Eksik kalacağını düşünüyorum. Durant acil Zaten... döndü. Şimdi şöyle de bir durum var hani durenti takas falan filan da işte durentsız da takım bu. Tabi. Bu yani. Tabi. Ya bugün. Yani sanki durentsiz böyle 60 galibiyet alacak falan gibi bir hava var da alsa şimdiye kadar alırdı zaten. Tabi canım. O şeyde, şey sonrası zaten çok playoff işte o takaslar sonrası takas dönemin bitişi sonrası inanılmaz bir hava yakalamıştı. Hem Westbrook çok formda işte Enes geldi 2-3 maç çok iyi oynadı işte çok iyi bir bench yakaladılar filan pişman. İzlediğin zaman dedim ki herkes ya tamam bu saatten sonra Thunder playoff'tan asla düşmez. Hatta Spurs aralarındaki farkı 3'tü. Spurs'u yakalayabilir mi diye konuşuyorduk. O zaman da daha Spurs formsuzdu. eman ne oldu? Yani gitmedi. O hava hemen söndü bir yandan sonra. Ama tabii orada şey de var. O havayı yakaladıkları zaman de çok denk geldi. Tabii ya Lakers'la oynadılar ne bileyim işte. Şeyle Denver'la falan oynadılar. O zaman Brian Shaw kovulmamıştı daha. <gülüyor> Yani o, o şeyle işte yani Phoenix'e hatta Phoenix'e falan kaybettiler diye hatırlıyorum. Yani evet kritik maçta e, kaybettiler. İşte senin dediğin gibi Lakers'ı Philadelphia falan hatta Philadelphia maçını da ıkına ıkına kazandılar. Çok net hatırlıyorum ya yani sanki Philadelphia değil de Golden State'i yeniyorlarmış gibi havaya girdiler. Hayır. Ya Philadelphia'ya yani, yani Philadelphia'nın hedefi belli draft'a yatan bir takım ya sen uzatmada zar zor yendin. Or Ki o da yani Philadelphia'nın nefesi yetmedi. Biraz daha nefesi yetseydi. Ya zaten biz ee, şu an e, geliştirme liginden hallice bir kartoyla oynuyoruz. Yani gardımız istiyacan'ın üstüne kısa ilk 5'te şey, rotasyona zar zor yer buluyordu. E, yani çünkü ben o zaman Thunder'ın e, hedef maçına bakarım abi. Sen hedef maç olarak Fortnite kaybettin. Tabii. Hedef maç atıyorum Clippers kaybettin. Yani ben bunlara bakarım. Yoksa... Ya Philadelphia, Lakers, işte atıyorum Detroit falan. Şimdi Chicago'yu falan da ve hani Chicago'nun şu anki kadrosunda da biliyoruz. İşte sakatlıklar, şu bu. Çok sallantıdalar. Ya yine dediğim gibi kötü iyisi playoff yapacağı için. ya zaten onlar yapacak? Yani New Orleans yapacak. Yani ben playoff yaparsa da bunun böyle başarı olduğunu düşünmüyorum. Ya playoff başarı değildir. O kesin o konuda konuşuyoruz da. Şöyle bir şey var. Durant en de sonunda bu takıma dönecek. Ha sağlıklı dönecek mi? O sıkıntı. Durant eğer bütün sık sağlık sıkıntılarından kurtulmuş dönerse oklama gene play önemli bir faktör olur. Yani Golden State de muhtemel Golden State'le karşılaşacaklar. 2 3 7. sıraya çıkmaları çok zor. ben Golden State'i gene zorlayacaklarını Düren, çünkü Çok önemli bir oyuncu. Yani şu an Durant bu sezon yok diye herkes bir an unuttu ama geçen sene ya da şu an hala yetenek olarak benim düşüneceğim. Emery'nin ilk oyuncusundan bir tanesi onun dönüşüyle birlikte zorlayabilirler. Ama işte o ilk baştaki hava gibi işte oklamasının batıdan NBA şampiyon işte batı şampiyon olması kesin. Doğudan da kimi gelirse eler. Bu sezon kesin şampiyon olacak havası yok. O havayı kaybettiler. O havayı da şu an tekrardan yakalamaları zormuş gibi gözüküyor. Ya yani Serçe Beka hamlesi yani Serçe Beka da çok küçümseniyor. Ne olursa olsun çok önemli bir oyuncu. Ee, özellikle dış konuşta çok dış atış konusunda kendisini çok geliştirdi. Skorerlik konusunda kendisini çok geliştirdi. Yani orada dediğim gibi biraz şu an hava düştü. Diğer takımlara da şöyle bir bakarsak biraz istersen abi Utah hakkında konuşalım. Çünkü Utah son dönemde e, önemli bir çıkış yaptı. Hatta yani gereksiz bir çıkış diye düşünebiliriz. Çünkü Draft'ta oynayacaksın. Draftakları hala yani yanlış bilmiyorsam onlar da bu sezonki. Onlar da çok bir hava yakaladılar kendileri de durduramadılar. <gülüyor> Aynen yani. öyle bir durum var. Anlamsız bir şekilde Aynen. maçı kaybetmek. Şu Rashid bir anda kendilerini maçı kazanırken buluyorlar. Bastım maçını falan hatırlıyorum da. Onlar da ciddi cidden inanılmaz bir ee, çekirdek oluştu yalnız. Yani kısa ratasyonunu bir yana koyuyorum. İşte Derek Favors ilk geldiği yıllarda işte Nets'ten takas ettiğiniz zaman da şey diye konuşuluyordu. Çok ham ve hiçbir zaman planlandığı kadar iyi bir oyuncu olmayabilir diye konuşuluyordu. Bu oyuncu da hala çok genç. Ee, şu an hemen bir bakayım. Yanlış hatırlamıyorsam 23 yaşında olması lazım. Çok özellikle posta bunu çok geliştirdi. Square'li konusunda çok geliştirdi. Dört numarada senin böyle bir oyuncun var. E beş numaraya e Fransız çocuk Herkes işte Enes konusunda işte şey olarak baktı. Ee, biraz sürük olduğumuz için e, ne derler? Tarafsız gözle bakamadı ama yani bugün bakıyorsun istatistik olarak. Bir yandan herkes şey konuşmaya başladı. Ya olağanüstü istatistikler yani öyle böyle değil normal değil ki. Ama şunu şimdi işe böyle milliyetçilik karıştırmamak lazım basketbolda. Biz bunu söylüyorduk Gobert'le ilgili ilgili. E... Koç neden daha fazla süre veriyor dedikleri zaman. E Kardeş bir savunma. Tabii. Veya yani. inanılmaz bir savunma. Sovuma yani inanılmaz bir etkisi var. Geçen gün işte yes Man çıkarmış. Ee, Utah potasını drive eden topların yüzde kırkını durduruyor. Ve yani yüzde kırk demek senin soğumanın inanılmaz bir direnç kazandırması demek. Ya, her iki pozisyondan biri direnç. Yani. yani. yani. Ya, bu, bu, bu olağanüstü. Tabii şey yani, ya. yani bu normal rakamlarda yüzde on, yüzde on beş arası bir şey. Ve bu yüzden işte şey konuşuluyor. Ee, yılın soğumacısı olabilir mi? Bu konuşulmaya başlandı. En çok gelişme gösteren, gösteren oyuncu. oyuncu olabilir mi? Ki yani şimdi Rudy'nin bir de şöyle bir şey var. Şimdi mesela fiziğine baktığın zaman böyle şey demezsin yani böyle korkutucu, ürkütücü falan demezsin. Evet. Ya Houston'ı darmadağın ettiler. James Harden, yani biliyorsun Harden'ı sen çok da seversin. Yani durdurulamaz bir oyuncuyu durdurulur. Yani artık Harden'ı da durduruyorsan çünkü o maçta çok kötü yüzeyle atlardın. Atamadı, sokmadılar içeri. Yani Harden gibi adam potaya gidemedi, drive edemedi içeri. Çok akıllı bir oyuncu gibi gözükmüyor. Çok akıllı bir oyuncu olduğuna iddia edemezsiniz ama çok e, inanılmaz bir soğuma sezgisi var. Yani nerede nasıl durması gerektiğini bence hissediyor çocuk ve oraya doğru ilerliyor bir şekilde. Yani inanılmaz bir soğuma etkisi var ve şu an baktığın zaman o ikisi arasındaki e, uyumu gör, görüyoruz. Yani Favors'la Gobert'ın arasındaki uyumu görüyoruz. Ama onlarda işte çok büyük bir kısa oyuncu sıkıntısı var. Aslında çok büyük değil. Draft yaptıklarında Exum'dan, işte Berg'den önemli bir çıkış bekleyerek onları seçtiler. Ama şu ana kadar özellikle Exum ben pek şeyi göremedim. O işi göremedim. Daha çok gençte bir 19 yaşında bir oyuncu. Oyunu tam oturmadı. Özellikle hücum kısmı hala oturmuş değil. Burke de çok istikrarsız. Evet yani Berg ilk geldi işte sakattıktan sonra bir ara çaylaklık yarışını bile zorlamıştı. Ama bu sezon özellikle bir yer rotasyondan bir düştü. Yani ilk beşten bir düştü. Orada işte onların bence bir tecrübeli oyuncuya ihtiyacı var. Yani NBA'de e, o konuda genel bir yapı vardır. Sen de bilirsin abi. Çok anlamsız oyuncular, bir 33, 33 yaşındaki oyunculara bir kontrat edilirler. Takıma abilik yapsın diye. O tarz bir oyuncuya ihtiyaçları var. E, takım içerisinde onları kazanmaya itecek bir öğretici, bir oyuncuya ihtiyaçları var. Binir bir karaktere ihtiyaçları var. E, bunun yanında sanki silniketleri de çok açık. Baktığın zaman sadece bir Gordon Hayward'ın kontratını görüyorsun. Yani. Ve o da yani çok Bence çok eleş, çok, o zaman çok eleştirmişti o kontrat. Bence çok gereksiz bir eleştiri. Ben Hayward'ın çok çok değerli bir parça olduğunu düşünüyorum. Yani belki bir e, asla bir takımın ana direği değil. Ana, ilk parçası değil ama böyle oyuncular lazımdır. Ve bugün NBA'de 3 numara konusunda yaşanan sıkıntıyı da biliyoruz. Çok rahat 3 numara bulamıyorsun. Detroit yıllardır 3 numara arıyor mesela ya kendine. Ya yani. bir de şey var Utkan şöyle bakmak lazım. Diyelim Hayward'a kontratı vermedin. Ya Hayward ayarında hangi oyuncu yutağa gelecek? Tabii. Gidecek? O kontrata kim gelecek başka? Kim gelecek? Yani şimdi ya biraz ona öyle bakmak lazım. Bazen mecbur ederin üstünde vermek zorundasın. Belki mesela Detroitlerin aklıma geldi. Monroe'yu ederin üstünde verecekler belki de bu yaz tutmak için. Çünkü mecbur. Tabi yani adam niye sen de kalsın? Yani para vermedikten sonra. Sıkıntısı o. Yani bir de Koşuculardan bahsetmek lazım. Bizim ee, Türk Enes yüzünden Snyder'ya çok eleştiri oldu. Yani bugün. Herhangi bir e, NBA analistesini açsanız, baksanız, kendi saklı övgü yazılarını fazlasıyla okuyabilirsiniz. Ya zaten gelmeden önce konuşuluyordu bu. Daha Utah başına geçmeden önce, geçtiği ilk günlerde herkes diyordu ki, aynı Bryce Wilson gibi önemli bir koç olabilir. İşte çok ilginç, çok e, basketbolun yeni artık gelişen oyunu hakkında e, önemli fikirleri var, önemli hamleler yapabilir diye konuşuluyordu. Bunu görüyoruz. Yani e, her oyuncu için özel seti var adamın neredeyse. İnanılmaz setler çizebiliyor. E, her oyuncunun özel olarak ben geçen açıklama okudum işte bu Ütah muhabbeti kavgası döndüğünde incelemek istedim biraz. Her oyuncu kendisinden övgüyle bahsediyor nereden baksan. Yani benim oyunumda şunu geliştirdiği işte çalışması. Bizim biraz ben şeye benzettim o konuda açıklamaları. Obradavş'e benzettim. Yani aynı stilde koçlar değil ama herkes bir övgüye geçmiş. Zor bir koç ama biz biliyoruz ki ...bizi geliştirmek için bunu yapıyor diye. Şimdi orada Enes konusunda... ...birazdan daha açarak konuşuruz. Enes bence orada biraz... ...yanlış yaptı. Ya zaten... ...kariyerine baktığın zaman... ...Enes çok büyük bir yetenek. Yani son 10 yılda... ...Türk altyapısını çıkardığı... ...en önemli yetenek Enes. Bu doğru. Yani bunu in kimse inkar edemez. Hala çok genç bir oyuncu. Hala parlayabilir. Ama... inanılmaz bir kariyeri... ...bence giderek düşürtüyor... ...ve giderek bu konuda hızla gidiyor. Yani şimdi... Belki bizi dinleyenler şey diyecek, ya sen böyle diyorsun ama oklamada 15 sayı, 17 sayı yapıyor. Enes'in tabanı çok büyük. Yani Enes ilk yerde şeydi diye dalga geçmişti. Ben Paul Gasol gibi şut atarım, işte şu gibi smaç basarım, o gibi blok yaparım. Enes aslında hakikaten ya, abarttığı kadar değil de ciddi bir yetenekti. Ama ciddi yeteneklerin ölçüsü de bir kariyer yaşayacak mı? Benim bu konuda bir endişem var. Sen gittin, Fenerbahçe'den gittin, menajerin gazıyla gittin, babanın gazıyla gittin. Bir yıl basketbol oynamadan en önemli yaşında. Daha sonra geldin, Utah geldin. Şimdi Yarın öbür gün Enes kontratı alırken Koçu'yla ile iletişimiyle, kulübüyle nasıl ayrılığına bakacak. E tamam ama hemen şey dedi biz uzatmayı düşünüyoruz. De, o kesin iş değil. Yani Harden'la uzatmaya takım Enes'e niye uzatsın? O iş kesin değil. O takıma bir gaz vermek için yapılmış bir şey. Yarın öbür gün Enes'e kontratı verdikleri zaman bakacaklar Koçu'yla daha önce neler yaşamış. Takımla yani oynadığı kulüplerde neler yaşamış diye. E sen tamam gidip Fenerbahçe'ye bakmayacaklar ama yut atın. Sorunla ayıldın. Resmen bir itakas edin diye bir Ağladın yani beni takas edin de takas edin. T takımla beraber geri dönmedin. Bunlar Amerika'da kolay kolay affedilebilecek bir değil. Yani takımdan ayrı başka bir yere gitmek. İnan ben bunca yıldır takip ediyorum. Bunu yapılan daha önce hiç öyle benzeri bir olay hatırlamıyorum. Takımdan izinsiz başka bir yere giden oyuncuyu. Ya bunu kimse Tabi. Tabii. Hiçbir sü süperstar yani. Hiçbir yerde duymadım. Sen benden daha uzun yıldır takip ediyorsun abi. Sen duydun mu? Ben duymadım. Ya ne kavgalar gördük biz koçlarla. Tabii. Oyuncular arasında da hiç kimse böyle bir saygısızlık yapmadı. Bir de kaldı ki şöyle bir şey var. Yani senin bahsettiğin olay var. Utah'da koç çok seviyordu. Yani sorunlu bir adam olsa bunu insanlar normal karşılar. Ya zaten herkesin mesela şeyde hatırlarsın. Detroit'te Custer vardı. <gülüyor> Hatırlıyorum. Yani Allah manyağıydı. Herkes sorunluydu adamda. Kimse kimseyi kızamıyordu ki. İşte Prince sorunluydu, McCready sorunluydu ya takımın alayı sorunluydu adam. Hatta ben işte gülmüşlerdi. Sen daha iyi atarsın. Ben aynen Philadelphia maçındaydı <gülüyor> <gülüyor> Teknik boya atıldı diye herkes kahkahaya boğuldu. Şimdi böyle bir adam olur, böyle bir figür olur da orada insanlar eder onu. Ya yani, koç zaten sıkıntılı. Diye. Ama burada öyle bir şey yok. Senin dediğin gibi ya ben de YouTube forumlarına falan, hani biz bazen bakıyoruz. Türkiye'de çok farklı dünyada yaşıyor insanlar ya. ya açsınlar abi YouTube forumuna baksınlar. Tapıyorlar adama. Hı -hı. Ki şu da var, ben geçen bunu Twitter'da da yazmıştım. O Brodoviç'te ee, oyun planları falan benzemiyor ama yapısı çok benziyor. O oyuncuları attığı fırçalar falan, o Gobert'ı falan alıyor. Kenarda nasıl fırçalıyor haşlıyor. İyi oynadığı halde bile. Ya, oyuncular kabullenmiş, bir saygı duyuyorlar. Adam bir şey katıyor sonuçta. Ya, bana bir şey kattıktan sonra bana istediğin gibi bağır. Umurumda değil. Ya Bu hani biz öğrenciydik ya hepimiz. Tabii olduk. Lisede ortaklığı... Eğer hocan seviyorsan, sana bir şey katıyorsa istediğini yapsın. Çıksın tokat atsın. Hiçbir şey demezsin. Ama adamı sevmiyorsan en ufak bir lafı bile sana batır. Tabii. Yani Edesin bence işte takımı ayrılmak istediği sebep neydi? Yeteri kadar, benim hak ettiğin kadar bana rol verilmiyor. Mantıyla takasını istedi. Yani ben işte eski maçları, bu sezon başındaki maçları özellikle takip ettim. Çünkü Snyder çok ilgi çekici gelmişti bana. Enes'in üzerine seti, çektiği setler vardı çizdiği. Yani işte ekipikten çıkartıp arkasından boş şut, sol köşeden boş vardı Enes'in. Yani hep bu seti oynatıyorlardı. Enes'i kullanmak için, daha efektli kullanmak için. Enes NBA'ye geldikten sonra ilk yıllarında özellikle şey bile diyorduk. Tamam posta bir işte içeride ruban sezgisi var, doğal bir yeteneği var ama şutunu özellikle altyapında gördüğümüz şutunu NBA'de koymak zorunda diyorduk. Adam ona bunun üstüne koyup üst çizgisi çizgisini arkasına efektli koyma şansı verdi. Yani ha, söylendiği gibi e, ilgilenmedi, enesi işte enesi e takmıştı, fazla bir şey yok. Adam herkese hak ettiği kadar ne verebiliyorsa e, onun üzerine özel setler çiziyor. Bunu. Bir de abi senin takımındaki herkes yüreğini ortaya koyarken, bir şeyler için mücadele ederken sen sallamazsan adam sana takalı taksa da ya. Yani. Sen koçun söylediklerini yapmazsan koç seni niye oynatmak istesin ki? Yani gayet işaretlerde de böyledir. Sen patron dediklerini yapmazsan patron sana şey yapar. Daha fazla silah e, takar, daha fazla e, sorun çıkartır sana. Ve Enes o konuda bence düşünüldüğü kadar iyi yap bir iyi bir iş yapmadı. Ya Enes'in karakteri sıkıntılı, utkan. Yani bunu şimdi açık açık konuşalım hani biz e, sonuçta kimseye bağlı değiliz. Bağımsız program yapıyoruz. Hani bu siyasi konusunda da şimdi ben biliyorum abuk subuk hani bana da diyecekler siyasi olarak taktı diye ilgisi yok kardeşim. Hidayet Türk da siyasi duruşunu biliyoruz. Mehmet Okur'un da siyasi duruşunu biliyoruz değil mi? İkisi birbirinden çok farklı. Sen bir kere olsun benim ağzımdan Mehmet Okur'la ilgili bir şey duydun Sen benim yani yıllardır konuşursun. Sen Mehmet'i yani. Hidayet'ten daha çok seversin. Aynen. Ya biz Mehmet'in de siyasi duruşunu biliriz. Hidayet'in de. Ya bu adamlar oynarken şimdi Hidayet gerçi hala da önemsemez. Memo oynarken bir kere olsun biz böyle şeyler duymadık ya geçen bir twitter'da yazdı çok güldüm ben denk geldim kim yazdı hatırlamıyorum hani ulan Kevin Durant bunun twitter sayfasında görse Hidayet Karaca kim <gülüyor> sürekli ona selam yolluyor falan filan diye mesela ya ben buna kızıyorum kardeşim benim için önemli değil ne oldu hangi partili olduğu neye inandığı AK Partili olsun CHP'li olsun MHP'li olsun HDP'li olsun bana ne ya yazma eğer bir oyuncu bak şu kadar açık bir oyuncu iktidarı da böyle sürekli yağlıyorsa ya onun da Allah belasını versin. <gülüyor> sen işini yap kardeşim. Ya Sen işini yap ya. Benim umurumda değil. ya bu sen, Senin baymıyor mu bu muhabbet sürekli? Sü sürekli yani bizim düşünsene şimdi biz derin embeyi de ikimizin siyasi ideolojisi farklı. Bizi tanıyan insanlar biliyor. E şimdi sen oradan sürekli siyasi bir şey yapsan, ben buradan sürekli siyasi bir şey insanlara belli noktadan sonra kabak tadı verir bu. Ya bir de seni pek içinde olmadığın e, ve sırf birilerine yaranmak için yaptığın belli olunca insan bu daha çok canını sıkıyor. Yani Enes bugün siyasi düşüncesinin gerçekten bu olduğu için buna yakın olduğu için yaptığını düşünmüyorsun. Bunu bir yaranmak için yaptığını biliyorsun. Adamı Amerika'da değil de Türkiye'de olsaydın o. O var bir de şu var adamın daha önceki profil şeyindeki formelimizden e, hatırlıyoruz yani. E sen böyle bir oyuncuydu bir yandan da kalkıp bu tarz işte şeyler yaparsan bunlar biraz göz boymak için oluyor ve yani insanı biraz küçük de olsa midesine bulandırıyor gereksiz şeyler bunlar sen git oyunu oyna oyun sonrası biz oyunu eleştirdim seni bu hareketlerle diyelim yani yoksa ne hani bu şeyle alakası yok ben siyasiymiş şuymuş ya beni ilgilendirmiyor kardeşim bak ne diyorum ben açıkça yani bunun iktidarı da yanlıyorsa Allah belasını versin yani şey ya siyasi olarak tabii ki şey yaparsın Fikrini e, beyan edersin. Katılırsın. Ka o ayrı bir şey. Mesela Berkin'in ölüm yıldönümünde. Yazarsın. Hı hı. Ya da ne bileyim 10 Kasım'da Atatürk resmi içime. Her Allah'ın günü Atatürk resmi koymak da insana şey yapar. Şovak atar. Her Allah'ın günü Atatürk resmi koyarsan e, şov yapıyorsun. E, aynı şekilde iktidarı sevebilirsin. Recep Tayyip Erdoğan'ı her Allah'ın günü paylaşırsan e, senin niyetin başka. Ya yok. da bunu Yaranmak için yaptığını hissettirirsen. Hissettirirsen e, öyle insanlar yok mu var biliyoruz. E, ne konuşuyoruz arkalarında? Lan adam iktidarı yalıyor işte. Yarın bu gider, başkası gelir. Aynı şeyi onu yapacak. Yani burada bir iki taraflı da konuşuyoruz. İnsanlar onu anlamıyorlar. Ama burada sadece tek tip Enes olduğu için ya burada da abi Enes'te Enes'i sevenler de bunu düşünür. Niye sürekli Enes gündeme geliyor? Yani işte bakalım bu sene daha Enes konusu bence çok fazlası tartışılacak daha önümüzde çünkü milli takım muhabbeti var. Tabii o da çok sıkıntılı. Yani, bir yani onunla ilgili de e, bunu da söyleyelim. Önümüzdeki haftalarda belki burada sürpriz şeylerde açıklayabiliriz. O konuda çok su kaldıracak bir konu. Yani o konuda biraz sıkıntı var. Bakalım. Yani Çünkü insanlar hani bu NS konusunda biz taktığımızdan değil. Senin dediğin önemli. İleride milli takım konusu olacak. E, çok sıkıntılı günler yani, olabilir. Geçen yani. sene yaptığı 2-3 yıl önce geçen sene mi yapmıştı? Ondan önceki sene yapmıştı? Tam olarak hatırlamıyorum. Yaptığı terbiyesizlikte ben mesela Enes'i eskiden severdim. Enes'e başarılı bir hocu olduğunu düşünüyordum. O milli takım muhabbetinden sonra o ha ha ha atlı tweetten sonra benim pek aram olmadı. Hatırlarsın. Kim eleştirmişti ilk Mehmet Okun. Aynen. Aynen. Yani, yani. Ee, pek yakışmayan bir şey. Senin ülkenin kaybetmesinden, ülkenin şey olmasından zevk almak ee, pek sırf. Yani neyse. Abi şimdi şöyle düşüneceksin. Sen diyelim Bizim yolumuz ayrılmazdı, yolumuz ayrıldı gittin sürekli de dalga geçiyorsun geçiyorsun. E ondan sonra bir gün bir şekilde yolumuz kesişir gibi oldu. E hangi bir yüze insan yani bakarsınız hezden daha dün ben de dalga geçiyordum bana demediğin lafı bırakmadın. E şimdi ya biraz böyle ben mesela oyuncu olsam ki e, bazı mesela milli takım içinde de bazı oyuncular da son derece rahatsız oldu tabi. ben olsam olurum abi yani sen senin yaptığın yaptın e, bir şeyden dalga geçiliyor pek yani. adam adamın mesela... yapacağı iş değil pek. Açık konuşmak yani. gerekirse. E tabi canım. Yani bugün mesela şey de vardır. Mesela Ergin Ataman antipatisi vardır. Değil Hı -hı. mi? Diğer taraflarla ama insanlar konuşurken şunu söyler. Ya tamam eleştiririz meleştiririz ama Ergin Ataman da iyi koşar. Tabii canım. Mesela ya bunu dedirtmek de önemli. Hı -hı. Yani sen bir şeyleri başar, kendini ispat et de hani biz seni eleştirirken de diyelim ya öyle diyoruz ama Bak adam şunu da başar. Ben açık konuşuyorum. Ya. Milli takım başına bugün gene bir koç gelmesini düşünürsem Ergin Ataman'ı seçerim. Ha Ergin Ataman'ın milli takım kariyerinde yanlışları yoktur vardır. Ama şu an bu işi en açık adam Ergin Ataman'dır. Türk olduğu için, Türk milli takımı, Türkçe'nin daha iyi için. Ama e, bunu adam bir de başarılı olduğunu, iyi bir koç olduğunu biliyorsun. Ama Enes daha bir şey başarmadı. 6 maç oynayarak NBA'de ya, a, kimler kimler sez, ne sezonlar geçirdi komple sezonda? Sonrasında kaybolup gittiler. Yani daha yutan Letonyalı'da bir tane pivot'u vardı. Şimdi ismi aklıma gelmiyor. Ee, çok kötü bir serbest atış yüzdesi vardı. Belki senin ismi gelir abi aklına. Ee, onun geçirdiği sezonları hatırlıyoruz Utah'ta. İnanılmaz istisizlikler yapıyordu. E sonra ne oldu? Kontrat sezonu bile yani son o kontrat aldıktan sonra adam kayboldu gitti. Enes'in kalıcı bir, bir şey koymadan ee, kesin olarak yargılara varmak için bence biraz erken. Ya bu konuda en sicili kabarık da New York Knicks'tir. Kimlere ne kontratlar tabii, var? Tabii, tabii. <gülüyor> Ki hala akıllanmadılar. Belki Andre Barnani'ye de yüklü bir kontrat Yani olacak. onu da verirlerse artık bence Phil Jackson yavaş yavaş ee, emekliye koşar. Hatta yavaş yavaş koşar adam. emekliye doğru gitmesi lazım. Yani Barnani dediğimiz adam e, resmen şu an kontrat almak için istatistik asıyor yani. New York'ta yani çok müsait bu duruma ya. Yani bunu Phil Jackson gibi bir basketbol adamının buna kanmaması lazım. Ya yani Barnani'yi şöyle tutar. Düşük bir kontrata tutabilirsin. Şey ama yüklü bir kontrat verirlerse ya Ben Barnani'nin her zaman, mesela işte çok eleştirildi. NBA'de biraz her şey kariyerin başlangıcıyla alakalı. Barnani birinci sıradan seçilmemiş olsaydı, daha gerilerden seçilmiş olsaydı, bu tarz bir kariyeri olacağını düşünmüyorum ben. Ya Barnani bence hala özel bir yetenek. 5 numaraya göre inanılmaz bir şutu var. İnanılmaz bir sayı potansiyeli olan bir adam. Ama işte sen bu adamdan bir numaradan seçersen drafta yani e, beklentilerin bir takım alıp başka bir seviyeye çıkartmasını Bak, Barklander Bar öyle bir oyuncu değil. NBA için bu tarz bir seviyede bir oyuncu değil. Ama dediğin gibi sen gidersin Barklander'e verirsin bir 3-4 milyon dolar bir kontrat. 5-6 milyon dolar kontrat hatta. Dersin ki önemli bir rotasyon oyuncusu olsun. Takımın önemli bir parçası olacaksın dersin. Kabul edilebilir bir şey. Ama kalkıp sen Barklander'e ben 10, 12 milyon dolarcı var bir şey boyayacağım diyorsan insanlar seni sabaha kadar yerleştirir yani. Yani bu sıkıntılı bir durum. Ya New York'un durumu hakikaten başka bir program yapmak lazım. Onlarla ya, ilgili girersek bir saate çıkamayız. Tek olarak. bir şey söylemek lazım. Bu konuda ben hala fikrim net. ile asla uzatmayacaklardı. Yani çok yanlış bir hamle oldu. Başlangıç için çok yanlış bir hamle oldu. Karmalı'da satın ardı geldi artık 30 yaşına. Yani New York 3 yıldan önce kendi başına tek pilofa yakın takım olamazmış gibi gözüküyor. Yani tamam 2016 için hedef falan koyuyorlar da kontrol tercih edildikleri isimler bile akıllarda soru işareti. Olur mu olmaz mı? Belirsiz oyuncular. Bu oyuncular gelirse sen pilofa yapabileceğin gene belirsiz. Bence karmayı uzatmayıp iyice sıfıra vurup oradan kalkmaları gerekiyordu. Yanlış oldu E tabi işte bu, bu sıfırdan takım kurmak için de Phil ne kadar doğru adam o da tartışılır. Yani... Bir de bu şeyi de tartışmak lazım. Bu da ayrı bir program olur. Mesela Carmelo gibi oyuncuların yetenekleri nasıl yani mesela Carmelo Demur'da kalsaydı bence çok farklı bir gidişat olurdu. Oturuyorum. Yani bunlar için de ayrı program yapmak lazım. Yani ben Carmelo Demur'dan niye ayrıldı? Hani karısının e, işte zoruyla işte New York'ta yaşamak istemiş falan filan da yani de şey derler Lighter kılızım yok <gülüyor> derler adama Yani hani hakikaten ben biliyorsun hani ben Meloy'u da çok severim. Ya, ama yani. Mesela geçerse bir Detroit'i istiyordum kontrat uzatma bunu. Yani ben şu bu yaz bile mesela Keshge imkanı olsa alsa derim. Ama yani bu kadar bir insan nasıl yeteneklerini ihanet eder? Yani hiç mi bunlarda kafa yok? Nasıl bir menajer planlamasıdır? Ya herhalde. Ama işte... O zamanki Amariye gazına geldi. Ama yani çok uyumsuz. Ben New York asıl sıkıntının New York'ta olduğunu düşünüyorum. Asıl onların öyle bir hamle yapmaması gerek yok. O zaman işte New York basının o genel bir gazı vardır ya. Başarılı gidince çok iyi olur. Kötü gidince daha kötü gösterir. O gaza geldiler. Çok güzel bir şekilde vardı ellerine. İşte Wilson Shankler, işte Galinari falan vardı. vardı Galiba hala e, Bu parçayı çok güzel bir basketbol oynuyorlardı 8. sırattan playoff kovalıyorlardı Ve izlerken zevk alıyordum bu takım Ama çok dominant oynuyordu Ama getirdin geldin New York'un İçini boşalttın takımın Sonra e, Chancy Bluffs'la Şeye kontrat verdin Ama olmadı yapamadın yani Yanlış bir takas oldu o, da, o zaman için o da yanlış bir takası oldu. O zaman e, şeyi bayağı bir oklanması tanıdır. Enes kan tarafı olan derken bayağı bir süremizi yedi. E, Doğu'ya bir geçelim o zaman. Geçelim abi. Doğu'da e, yarış biliyorsun. Indiana, Charlotte, Miami Boston arasında. İşte Brooklyn yani tabii matematiksel olarak devam ediyor ama hani matematiğe vurursak o Detroit'in Orlando'nun da şansı devam ediyor. Biz Boston, Miami Charlotte, Indiana için konuşalım. Tamam. Indiana biz programa girerken de bu arada Toronto'dan farklı bir mağlubiyet aldı. Onlar da biraz yavaş yavaş e, inişi çıkışlı bir grafiğe doğru gidiyorlar. Bence onlardaki o e, Paul George gelmesi biraz takım içine de takımı etkiledi gibi diye düşünüyorum. Çünkü cidden e, son bir buçuk aydır, iki aydır bir anda takım seviye atlamıştı. Yani son 18 maçta 15 galibiyet işte, e, işte 42 asistler takımları takımları ezerek yenmeler şey takımları yeniler. Öyle ee, ne bileyim New York Philadelphia değil. Önemli takımları da muhalif ettiler bu sorun. İşte, e, benim hatırladığım bir Cleveland galibiyeti var. E, gerçi James oynamamıştı ama yani Cleveland'ı yenmek kolay değil. E, bu sırada iyi bir basketbol oynuyorlardı. Savunma çok oturmuştu. Özellikle işte George Lee'nin takıma tekrar bir şekilde adapte olması, sakatlıktan döndükten sonra David West'in formu yakalaması, e, Roy Hibbert'in tekrardan yavaş yavaş o geçen seneki bu durumdan çıkıp nasıl bir uzun olduğunu hatırlaması derken Soğuma temelini iyi kurup hücumda da e, bir de David West George'in üzerinden önemli bir takım olmuşlardı. Ama işte o yaklaşık bir ay önce e, Paul George geri dönecek bu sezon oynayacak işte Mart ayın ortasında oynamaya başlar tarzı söylentilerden sonra e, takım bence daha bunu şey yapıp kar topuna çevirip büyüdükten sonra işte Paul George gelirse biz playoff'ta 7. sıradan 8. sıradan bile girsek e, ikinci sıradaki takımı eleyebiliriz. Doğuda her takım birbirini eleyebilir mantığı giderken işte biraz Sol George sezon oynayamayabilir söylentisi çıkması. Takımda bir e, konsantrasyonu bozdu galiba. Bozdu. Onu Chicago'da biliyorsun, <gülüyor> yıllardır yaşıyor her sene. Ondan sonra işte Indiana'nın Indiana o sıkıntısı bozdu yoksa alıp başına gidiyorlardı. Özellikle Boston maçını kaybetmeleri ki, istiyatamazsız Boston'a kaybetmeleri biraz e, düşündürücü. Ama gene de ee, eğer bu havadan toparlanabilir derse ben açık konuşayım. Gediğimi sıra için e, ilk takımın Indian olduğunu düşünüyorum. Diğer üç takımdan da e, kadro olarak ve oyun olarak en azından son bir aydır daha iyiler. E, Charlotte son dönemde biraz toparladı tekrardan. işte Kevin Walker döndü. Mo Williams takası ancak etki etti. Yani ki o takas da hakikaten iyi bir takas. Yani... yani... Minosato çok denge değişti. Aynen. Ee, ama orada işte genel planda sıkıntısı, yani şimdi Charlotte'da Alcey Fırs'ın kontrolü işte Al bu çok kötü bir sezon geçirdi. Sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı ki ben geçen gün bir yazı okudum. Kariyerin sonuna kadar zaten Alcey Fırs'ın çok etkilenen bir oyuncuydu. Zaten darbeye yakın, yani zaten 5 numara olduğu için fazlasıyla sert müdahalelere yakın gören bir oyuncuydu. Bu sezon iyice bundan dolayı yıprandı için vücudu. Kariyerinin geri kalanında bu şekilde olabileceği, işte sürekli sakat olabileceği, maksimum 20 dakika oynaması gerektiği, bir yaşlar filan muafiyet ödemeye başladı. E şimdi Alcey fırssa bu sen geçen sene takımı bence play taşıyan parçaydı. Yani inanılmaz bir sezon oynamıştı. Herkes Embi'nin en iyi pivot olarak söz ediyordu kendisinden. Ki bir parantez açayım senin dediğine. Bir de Charlotte'un şu anki sistemi, Steve Clifford'un sistemi de savunma sertliğine dayanan bir sistem. Aynen. Böyle bir handicap. Aynen. Var. Ve Arkasından mesela işte Lance Stevenson'ın hamlesi final sonrası. Bu sene herkes şartlıktan daha rahat bir pliyof. Hatta 6-5 sıralarını kovalamalarını bekliyorlardı. Ama olmadı. Ee, Stevenson'ın hamlesi düşündükleri etkiyi yapamadı. Bence kalıtı üstünde çok mantıksız bir hamle değildi. O savunma planı takıma 2 numarada katmak ama işte etrafına şüter oyuncu koymaları lazımdı. Onu yapamadılar. Ee, 4 ve 3 numara zaten 3 numarada ee, Kit Richards Kit, Kit Gil Richards ismini okuyamadım şu an. <gülüyor> Zor, Michael diyelim. diyelim. Michael. Çok garip bir ismi var çocuğun. Ee, o da zaten şut konusunda her zaman kariyeri boyunca soru işareti olacak bir oyuncu. Ekemi Walker zaten öyle. Ee, öyle olunca çok spacing olarak, dış adam olarak çok şut sorunu olan bir takım oldu. Bir de mesela kimse pek sallamaz ama Miami'ye giden, gerçi o da sezonu kapattı gerçi. Josh çok önemli. O da e, kilit. Yani resmen Charlotte'un Paugasolu gibi bir çok şey önemli oldu. bir sezon geçirmişti. Yani böyle 5 asist, 6 asistlik maçlar çıkartıyordu geçen sene hatırlayalım. Atlantian olursa. Hı hı. E, on yani işte Marvin Williams aldılar. O da o aşı da tutmadı. E, öyle olunca e, Doğu'nun da biraz kötü olması sayesinde bir şekilde gene playoff'ta kaldılar ama playoff yarışına kaldılar. Ama o şeyi vermiyorlar izlerken. Mesela geçen sene Charlotte'u izlerken soğuma takımını sevmeyi izleyen takımlar seyirciler gayet izleyebilecek maaşlar çıkartıyorlardı. Ama bu sezon yani ben Charlotte maçını izlerken sıkılıyorum. Çok sıkılıyorum hatta. Ee, yani 8. sırası için gene bir aday ama o konuda bir Miami de buradan geçelim. Miami'de şöyle bir şey var. Ee, Chris Bosh'ın sakatlığı onlar için her şeyin bir bitmiş kisi verdi onlara. Yani Goran Dede'ki trakısı işte, çok önemliydi. Ee, i̇şte Wade Hasan'ın çıkışı. Hasan çıkışı herkesin Bill Walker olarak bildiği Harry Walker'ın işte takıma bir şekilde katılışı. Eee biz de geldi. Michael Tekrar o geldi. Oynadı. Yani şey diye düşünmüştük herkes. Ben açıkçası 6. sıraya kadar çıkacaklarını, playoff'ta da en azından bir görevler göreceklerini düşünüyorum. Çünkü B evet, final önemli oyuncular, playoff'ta daha farklı olacak oyuncular. Ama işte Chris Paul sakatlanınca takım bundan çok etkilendi. Gorandrik işte uyum sağlayamadı. Derken Arka arkaya 5-5'ler beş mesela şu an ki rakipler arasında en kötü derece onlar sahip. Belli bir arada fark vardı. O farkı yediler şu an. Orada artık işte ben mesela bu sezon weight konusunda çok büyük bir hayal kırıklığı uğradım. Yani ben şeye gözle bakıyordum Cennet gittikten sonra. Weight en azından bir sezon daha işte o geçen sekti şey muhabbetini hatırlarsın abi Durant muhabbetini. Şey yazmıştı kendime not işte NBA'deki en iyi iki numara olduğunu kendine tekrar hatırlattı tarzı bir muhabbet vardı. Bu sezon o, o tarzı bir çıkış bekliyordum kriz başlaya beraber kriz o çıkışı gördüm en azından sezonun başında. Wade hiç olay olamadı. Yani bir de Wade'de de şöyle bir şey var onu hemen topu sana bırakacağım tekrar araya gireyim. Şimdi ya geçen hafta bir e, haber okudum hani Mayem çıkışlı. Şimdi orada da şöyle hani Vett'i bu dinlendiriyorlar şudur budur sakatlık mesela Wade de diyor ki ya benim sakatlığım yok koç kararı dinlendiriliyor. Yani öyle bir ben onu senden duydum ilk defa öyle bir şey varsa gerçekten ilginçmiş. Sposter'ın, genel olarak ben sposter'ın iyi bir koç olduğunu düşünüyorum ama rotasyon konusunda zaten e, kariyeri boyunca hep bir eleştiri olmuştu. Doğru beşi kullanmak, doğru rotasyonu kullanmak açısından. Öyle bir şey varsa yani şu an Miami'nin şansı 8. sıra için %50-%50 diye konuşuyoruz. Yani garip olur açıkçası. VT şu an hala dinlendirmeleri ya, ya da daha önce dinlendirmeleri garip olmuş açıkçası. Yani onlar acaba şey mi düşünüyorlar? Ya doğduğun hali nasıl olsa belli. Biz de zaten playoff yaparız. Ya biraz sanki böyle bir rahatlık var. Bir larçlık var. Aynen falan. yani sanki biz her türlü yapacağız. Ya yani şu an ne yaptıkları önemsiz. Biz bir ara sıksak playoff rahat rahat garantilermişiz gibi duruyorlar. Ama yani işler de artık eskisi kadar kolay değil. Dört takıma çıktı yarış. Indiana zaten toparlandı. Eşarlı... Boston, e Boston geliyor. Eşarlı da e, sezonun şu bölümünden sonra kimse kimseye Pilyof'a al buyur kardeşim sen Pilyof'a git demez. Yani herkes bu saatten sonra uğraşacak. Öyle bir karar alınlarsa da biraz bence mantıksız olmuş. E, Boston'da zaten şeyin podcast'ın başına biraz değindik. değindik. Biraz çok çok iyi bir koşları var ama ben açıkçası onların yerinde olsam kazanmam. Yani bir şekilde maçın sonunu satarım. Eee... Çünkü dediğim gibi onlar için bir iki sezonluk yapılanma daha lazım. bir sezonluk daha yapılanma lazım ki tam üst seviyeye çıkabilmek için. Buriddin ise e, açıkçası e, sezon başında herkes Lionel Hollins'in gelişiyle onlardan e, playoff bekliyordu. Ama Kit'in aslında sızsız olduğunu gördük. Yani. <gülüyor> Hep, hepimize bir cevap Aynen, yani. yani Biz geçen sene Kit'i çok eleştiriyorduk. İşte böyle şey mi olur diye. Meğerse Kit'te değil mi? da takımdaymış. Yani Kevin Garnett yani takımdaymış diyoruz da onların nasıl sıkıntısı işte o aç gözlük oldu en başta. O Paul Pierce Kevin Garnett takası oldu gene. İşte Paul Pierce Kevin Garnett'in zaten Boston'daki son seneleri çok tartışılırdı. Boston o zaman çok eleştirmişti Boston taraftan ama çok akıllı bir takasa girmiş aslında. Takımın geleceğini düşünerek. Ee, Garnett zaten bitti. bitiş o bitiş. O zaman ben sana şeyi sorayım ya asıl. Onları bilebiliyor da. Ya bir Darren Williams'u anlat bize biraz. <gülüyor> Darren Williams, Beşiktaş'ın çocuğu. Mesmen Beşiktaş, <gülüyor> adamın kariyerini yedi ya. resmen yedi yani. Beşiktaş'ın huyu suyu. Bir Ayvars'ını bitirdiler NBA'di için. Bir de Darren Williams'ı bitirdiler. Böyle bir şey olamaz ya. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam. Loku lok önce şey diye konuşuluyordu. Chris Paul mu Darren Williams mı NBA'nin en iyi gardı diye konuşuluyordu. Ben bile şeydim. Yani Chris Paul'u çok sevmem ben. Deme miydim, Daha iyi diye düşünüyordum. Daha efektif falan, daha, daha, daha skorer falan diye düşünüyordum. Ya Bu kadar dibe vuruş ben ömrü hayatımda görmedim açıkçası. E, he, NBA'de hiç böyle bir şey görmedim. Geriye dönüp düşünüyorum, hakikaten böyle bir şey yok. Sen benden daha iyi biliyorsun abi. Böyle bir kariyer düşüşü görmedim ben. Yani resmen yere çakıldı hakikaten. Yani ben hep Chris Paul cephesinden bir adam olduğum için ya, tartışırken bile eskiden... Zevk alıyordum ya. Tabii. Karşımda bir böyle Darren Williams'ı savunan, e şimdi en azından Darren Williams savunucuları bile, abi Chris Paul <gülüyor> ya. falan. Yani işin tadı da kalmadı. Yani hakikaten, e, bir de orada Lionel Nolins'te, ona da kızamıyorum. O kadar çok şey deniyor ki işte. Hani bir yere hatırlıyorum Darren Williams bench'den geldi. Daha bu, iyiydiler. Daha iyi o basketbol oynuyorlardı. Galibet alıyorlar. Yani tabi Jared Jack'le, Jared Jack'le daha iyiydiler. Daha iyiydiler daha Ama takım yani sahibinin emir gelince el burada değiştirdiler tekrardan. E tabii o da takımı satmak istiyor da yani... Ya... Ruslarda biraz o heyecan var. İşte onu alalım, bunu alalım, şunu alalım, böyle yapalım, böyle yapalım. şey gibi düşündü. CSK Moskova'daki gibi düşündü. El altından para veririm, işler çok rahat olur gibi düşündü de yani NBA burası. Yedirmezler ama. E tabi yani o bu kadar oyuncu alırım. Olmuyor işte bu işler yani... Biz zaten satmaya çalışıyor. Tabi nasıl satacak o da soruyu işareti. Çok para istiyormuş. Geçen... E, satış için anlaştığı bir firma var. Onunla anlaşmayı sonlandırmışlar. E şimdi Clippers'a yakın. Clippers 2 milyar dolara gitti. Şimdi O civarda bir para yani istiyor. Ben o kadar için düşünmüyorum açıkçası. Ee, yani bir de şimdi Nix'in olduğu yerde biz ne kadar hani böyle dalga konusu olsa da espri konusu olsa da Nix, Nick's, Nix'tir yani. <gülüyor> e, dipteyken bile kar eden, NBA'nin çok kar tabii. eden. Tabii. Şöyle bir şey var. Bir de Clippers'ın bırakılan kadrosu hala şampiyonluk kadrosuydu. Yani şampiyonluk kazanabilecek bir kadro Öyle bir katı bıraktın. Sen öyle bir katı bırakmıyorsun. Bırak. Enkaz bırakıyorsun. Yani Bir, bir de Clippers'ın satışı biraz zorlama oldu. Yani burada öyle bir şey o ülke yani o paraları zaten ben zannetmiyorum ki birinin vereceğini. Hele zaten dünyada da ekonomik anlamda bu kadar şey varken, kriz zor. varken zor yani. E bir de Rusya'da zaten biliyorsun hani sen Euro'luktan dolayı da biliyorsun bazı takımlar işte biz isim Fenerbahçe gelişi falan. Rusya'da da Hı -hı. bir kriz var. Rus iş adamları da. Orada bir sıkıntı var. Ama yani ben şuna kızıyorum ya. E, ama bu Adam Silver bu konuda bence esaslı bir adam olacak. Ya böyle çocuk oyuncağı gibi ben bu takımı alayım da e, olmazsa satarım. Hı -hı. çünkü aynı şeyi biz şeyde de yaşadık. Memphis'te evet, de yaşadık. Evet. Yani abuk subuk işler oldu, şu oldu, bu oldu. Sonra tükürdüklerini yaladılar. İşte Devorgry'yi yoylayacaklardı. Evet. Yoylayamadılar. Tekrar aldım takım başına tuttular. Ya biraz esaslı bir sahip olmak. Ya lazım. o konuda işte dediğimize geliyor. Yani belki de genel menajer kadar önemli takım sahibi. Çünkü e, takımın birçok gelen takım sahibi takımın direkt yönetiminde e, bir şekilde söz sahibi olmak istiyor. Yani şey vardır bizim eski futbolu, futbol futbol futbolcularla resim mantığı vardır ya bizde. <gülüyor> Orada işte e, takım sahipleri bir şekilde işin içine girmeye çalışıyorlar. İşte yıllardır Detroit'teki muhabbet, işte yıllardır New York'ta, Lakers'ta işte birçok yerde gördük bunu. Takım sahipleri aslında yapmamaları gerekirken şu oyuncuyu takas et, bu oyuncuyu al, şu, şunu yap falan diye direktif veriyorlar. İşte sen daha demin bahsettin mevpisteki muhafette. E, koçu kovmak istedi adam. Kovamadılar. Geri geldi. Filan pişman. Ama işte e, Brooklyn'deki bence kötü bir genel menajerleri var. Yaptığı takasların hepsine bakınca bunu görebiliyorsun. Açıkçası kadronun geleceğine dair de ellerinde hiç iyi bir parça yok. Yani Mayıs'a planlı var. Onun dışında cidden çok gelecek için ümit vermeyen bir kadro var. Yani Lionheart'ın Allah sabır versin ne diyelim. Bu kadronun bu sezon playoff yapamayacağını düşünüyorsun. Bir 2 yıl içerisinde tekrar toparlanması çok zor. Tekrardan silvaş yapmaları lazım. Tekrardan ee, draftta oynamaları lazım. Ellerindeki parçaları takas etmeleri lazım. Kontrat veriyorlar. Şansları krepi geçiyorlar mesela. Yani yazık. Bir ee, Şimdi şeye geleceğim. Ee, Milwaukee'yi konuşmak lazım. Ben sana şöyle pası atacağım Milwaukee ile ilgili, All-Star'a kadar ayrı, All-Star'dan sonra iki dönemi ayıracağız Hı -hı. tabii. Milwaukee, ee, biz ilk yayınlamadığımız deneme podcast diyordum. orada konuşurken pliyof falan, ben şimdi fixtura bakıyorum, önce fixtürü söyleyeyim sana, şimdi New Orleans, Deplasman, San Antonio içeride, Brooklyn, Cleveland, Miami, Indiana, Golden State, Atlanta bu ay kalan maçları, ve e, biz şimdi Indiana'yı, Miami'yi, Charlotte hangisi 8, hangisi 7 olur falan filan konuşuyoruz da yani ben Milwaukee'nin şu gidişatı, şu Marta'yı belki de Milwaukee playoff dışı bile kalabilir. Ve bu hayal evet. değil yani. yani. All Star sonrası 4-9. Sana pası şöyle atayım. Bu ay kalan maçlar New Orleans, San Antonio, Brooklyn, Cleveland, Miami Indiana, Golden State, Atlanta. Ben Atlanta, Golden <gülüyor> State, Cleveland, San Antonio, New Orleans, hatta Miami, hatta bir ihtimal Indiana, Brooklyn'e hariç ben kesin şu maçı alır diyemem. Brooklyn'e hariç her maçı kaybedebilirler. Evet, katılıyorum. Tamam, katılıyorum. Yani Şey dersin, belki e, Milwaukee'nin daha önceki sezon başındaki oyunuyla ya gene bir şekilde sürpriz 2-3 kalibiyet alırlar. İşte Indiana'yı yenerler, Brooklyn'i yenerler falan diye bu yerlerini korur diyebilirdik. Ama ciddi anlamda o takas ve takas sonrası oyun e, çok... Onları olumsuz etkiledi. Yani o takas çok olumsuz etkiledi. Şimdi Michael Williams bilmiyorsanız, falan ben çok iyi bildiğim için, evet önemli f bir kısa fiziksel f olarak gardlara çok üstünlük kurabilen, işte yeni basketbolda yeni gelişen basketbolda artık gardların fiziksel olarak özellikle çok önemli. İşte Westbrook'u görüyoruz. Westbrook atletizmi ve işte o diğer gardlara karşı olan gücü üstünlüğü sayesinde inanılmaz eski yapıyor. Michael Carter'ın bilmiyorsanız işte fiziksel avantajları, el uzunluğu, işte atletizmi, diğer kartlara göre daha yukarıdan bakılması sayesinde çok önemli bir parça. İşte ama şöyle bir sıkıntı var. Carter Williams fazlasıyla karar vermekte sıkıntı çeken, yani karar makineniz sıkıntılı olan bir oyuncu ve dış şut olarak çok büyük bir sıkıntı. Yani adam şu üçlü kartında ben gol diye seviniyordum burada. Öyle bir oyuncuydu. E şimdi Michael Carter Williams geldi. E, giden oyuncuya bakıyorsun Brandon Knight. Brandon'dan çok iyi bir sezon geçiriyordu. Herkes Oscar olması diyordum gerekiyor bu çocuk için diyor e sen böyle bir çocuğu takas ettin. E yerine Michael Carter Williams böyle bir katkı vermeyici çok deliydi. Ama bunu geleceğe dair yaptıysan da e geleceğe dair yaptıysan da senin eldeki kadro parçalarından şey bir oyuncu lazım. Yani Brandon şey Michael Carter Williams çok öyle 19-20 yaşlarında bir çocuk değil. Zaten 3. yılda LSE'den mezun oldu. 24 yaşında. Brandon Knight 25 yaşında. Aralarında bir yaş var. E ben bugün Michael Carter Williams'a kontrat versin, Brandon Knight'a mı kontrat versin? Sen Brandon Knight'ı seçerim her türlü. Gelecek için de mantıklı bir hamleydi. E sen resmen ee, belki Michael Carter Williams işte Jason Kit üzerine Jason Kit Michael Carter Williams üzerine bir etki yapar mantığıyla oyuncuyu takas ettim. Oyuncu aldı. Ve bende çok yanlış bir takası oldu onun için. E arkası... Ya şöyle bir peki bir parantez açayım da oradan da devam edeyim birleştirerek. Şimdi ben geçen nerede okudum hatırlamıyorum. Muhtemelen Real GM'de falan okumuşumdur. Şöyle bir görüş de var ama. O da benim biraz kafamı karıştırdı. Ya Brandon Knight, yani o takas olmasa bile Milwaukee düşüş yaşayabilir miydi? Ya onu... E... Yani direkt Mar Michael Carter Williams'a, işte o takasa bağlamamak lazım diyenler de var. Tabii bu çok farazi olacak. Ya ama. şöyle bir şey var. Ben oynanan oyuna bakın. Ya oynanan oyunlar fark var mı? Bence var. Ben, yani Milwaukee, Brandon Knight'da daha güzel basketbol oynuyordu. Ha, Bu daha iyi basketbol oynamak sonuca yansır mıydı? Bu kadar. Ya i̇şte... Ee, gene eskisi kadar e, galibiyet oranları aynı seviyede mi olurdu? Onu bilemiyorum. Onu rakiplere göre değişir o iş. Ama oyun kalitesi olursa farkı görebiliyorsun maçı izlerken. E, bir de orada çok büyük bir 4-5 skor konusunda sıkıntıları var. Ersan işte malum. E, zazası desen savaşçı bir oyuncu ama. Zaten çaylak olarak şey, sezonu kapattı. Genel olarak orada bir skor sıkıntısı var 4-5 hızın. Şeyine. Peki ya yani ruh gibi Hatta bak şeyi düşün mesela takımın şu an en iyi skoreri gibi Sen Chris Middleton falan diyecekler hani Middleton'da aslen bir skorer Middleton bir işte görev adamı olursa görev adamı olarak mantıya Yani geldi. görev adamı ama şu an takımın yani, yazığı gibi. Yani e, oradan iyi bir sırılış yaptı. Ya Milwaukee aslında genel yapı mantığına ben Jason Clinton o yüzden e, övülmesi gerektiğini düşünüyorum. Elindeki kado bakımından doğuda 6. sırayı hak eden bir kado değil. Yani bugün Indiana'da Charlotte'da Miami'de hatta yani Boston Brooklyn bile ondan Kadroya sahip. Ya Bir de şöyle bir şey var. E, e, sene başında sadece biz ikimizin değerlendirmesi değil. ESPN dahil olmak üzere. Yani bütün hemen hemen sitelerde. Gösteriliyordu. Gösteriliyordu. Ama tabii şu an bu gidişte de playoff dışı kalırlarsa da. Yani 3-7'ler şu an. 10 e, maçta son on maçta. Ki. E, All Star dönüşü 4-9. Yani. Bir de yani şimdi mesela. Boston, Indiana, Charlotte arasında 4 Tabii, maç var. Kapanmayacak fark yani Şu şey daha önümüzde 20'ye yakın maç var. 20'ye yakın maç var. E de bir de bu ay sonuna kadar potansiyel olarak 5 tane maçı zaten kaybettiler. Evet. Abi. Ya Orada işte ama işte sıkıntı doğudaki sıkıntı ee, arkadaki takımların yani mesela evet, Indiana şey devamını getirse o gazı devamını getirse şey diyebilirdin. Indiana 6'yı alır diyebilirdik. Ama işte o gazları kesildi. Charlotte'ın sıkıntıda. de dediğin gibi şu füksürlüğü çok sıkıntı. Hazır doğuda şey girmişken, e, düşüşe geçmiş takımlara girmişken bence bir Toronto ile konuşmak lazım abi. E, en azından biraz değinmek lazım. Toronto bugün e, bilim farklı yani bahsetmiştin. Ama ondan önce 2'de 8'lerdi yanlış hatırlamıyorsam son 10 maçta. Ve şey Toronto... Bu Geceviz programa girerken Indiana'yı farklı geçti. Bir ondan önce kazandığı maçta da senin dediğin Miami farklı geçti. Hedef maçlarını <gülüyor> alamıyorlar. Yani e, öyle bir şey var. Ama hani, e, ben şeyi eleştiremiyorum. Orada benim eleştirim tamamen e, genel menajer olacak. Ya, ben çok beğeniyordum. Demur'da çok güzel bir takas yaparak, çok önemli parçalar takas yapmıştı. Toronto'ya geldiğinde de bence aklı başında bir adam olduğunu gösteriyor bize ama Toronto'nun e, önemli hamle yapması gerekiyor. Yani bu seviyede kalırlarsa e, yılla, bundan önceki atlanta gibi olacaklar. Yani 4-5, 4-5, 4-5 e yani yarı finalde eleniriz. Bu tarz bir takım olacaklar. Bu şekilde ne uzunluk ne kısıtacaklar. Şimdi kadroya bakıyorsun, 4 numarada Emre Johnson var. Emre Johnson ya bir görev adamıdır. Ben çoğuncusu, e, sen 4 numarada en çok güvenliğiniz 4 numaralı skorer bu adam. E, ben çoğuncusuysa kadroda Patterson var. Patterson bence ondan daha iyi skorer. Evet. Bir 3 numara Net bir 3 numara e, duruyor. The Real's'ın desen tamam önemli bir gelişim gösterdi ama istikrarsız, istikrarı koruyamıyor. Orada bir Kyle Lowry işte e, sezonu çok iyi başladıktan sonra bir düşüşe geçti. O ara çok kötü zaten arka arkeniyle yenilgi aldınız. Kado cidden kötü bir kalıyor. Orada işte L Lewis Williams'la Travis Vazquez'in bench'ten gelip eksiste katkıları, bench oyuncuların katkıları çok iyi bir savunma stajına bağlı. Yani bir parantezle Williams'ı açalım işte en iyi 6. adam için de adam. Tabii ve çok veriyor. yani inanılmaz bir birebir olduğu için o takımın <gülüyor> kilitlendiği anlarda takıma skorlara katkı çok iyi veriyor. Ben orada kesin e, ilk geldiği zaman işte soru işareti kafamda vardı. Kesi düşündüğü kadar iyi koç olacak mı ya da işte e, daha iyi koç bulamaz mı diye. Ben cidden iyi bir iş yaptı düşünüyorum. Soğuma özelinde çok iyi bir takım kurdu. Ama dediğim gibi bu takım uzayıp ip kısamaz. Yani bir hamle yapmaları lazım. Bir tane e, diş dört dumane bir oyuncu free agent piyasasına olur. Bir hamle yapmaları lazım. E, onun için de bu yazı bekleyecekler işte artık el mecbur. Chicago'ya gelirsek ya Chicago cidden çok uzun konu ama e, yani ya şöyle kısa bir toparlarsak, sezon öncesi Kaldur'ya bakarsak, Doğ'ya şöyle hepimiz bir incelediğimizde Chicago Doğ'nun bir numaralı favorisiydi. Yani Clament tamam iyi bir kadro kurdu ama uyumsuz ne olacağı belli değildi. Zaten sezon başında gördük e, bizi haklı çıkartan bir performans koydular sezon başında. Uyumsuzlardı. Nasıl bir rotasyon kuracaklarını bilmiyorlardı. 3-4 2-3 tane takas yaptılar işte Ciar e, Smith'i aldılar. Moskova aldılar. O şekilde bir rayle görebildiler. Ondan önce çok kötüydü Cleveland. Atlanta'nın böyle bir şey yapması kimse beklemiyordu. Herkes Chicago'dan bahsediyordu. Chicago için bu sezon o sene olabilir diyordu. İşte Rose dönüyordu, Noah dönüyordu, o dönüyordu, bu ne dönüyordu? Gene Rose bir yerde gene gitti. E şimdi, ee, yani bir otuş gibi bir şansları var, o var bu var ama ben Chicago'nun e, artık radikal bir karar alması gerektiğini düşünüyorum. Yani yıllardır e, bir sezonu birisine bağlayıp mahvedip sonra da öbür sezon tekrar aynı ümükle başlıyorlar yani yaklaşık ne zamandan beri Philadelphia Sixer serisini kaybettiklerinden beri, Rozu sakatlandığından beri. E böyle olunca e, takım aslında iyi parçalarda sahip. Yani nedir? Piotitsch gibi geçen sene çok önemli bir uzunu getirdiler ve çok önemli bir oyuncu olacağını bu sizi bu sezon gösterdi. Çaylak sezonunda gösterdi. E, Jimmy Butler gibi bir draft şansları oldu. Yani Jimmy Butler NBA'de iyi bir soğumacıydı. hücumu her zaman sonra işaretiydi. Burada özellikle bu sezon Kocuğumuzu bir seviye arttırdı. Hatta iki seviye arttırdı. Ve önemli bir yıldız adayı olduğunu, yıldız olduğunu gösterdi bize. E burada Tony var. O da önemli bir oyuncu olacağını gösterdi. Bu parçaları kullanıp artık onların radikal bir karar alması lazım. Yani hastalar, takaslarlar. Işte, ne bileyim Detroit gibi Rosen kontrasından etmelerinden vazgeçerler? Ay yollarımı ayırırlar? Bilmiyorum. Ama radikal bir karar almalı lazım. Gelecek için tekrardan gerekirse bir adım geriye gidip tekrardan yükselmeleri lazım. Çünkü ellerinde genç parçalar var bunlar için. Yoksa 2-3 yıl daha herhalde biz Rose'a güvenip sezona başlayıp Rose'un sakatlığıyla sezonu kapatacaklar. Bunu izleyeceğiz. Orada benim ilginç bir şey dikkatimi çekti. Özellikle Rose'un sakatından sonra. Noah sezon başı çok kötüydü. İşte şey, muhabbete çıkmıştı. Ee, bu sezon işte kariyeri bitebilir. Artık eskisi kadar çok oynayamaz muhabbete çıkmıştık. Gayet çok kötü bir sezon geçiriyordu. Ama Rose gitti. Adam geçen sene izlediğimiz... Noah'ya döndü. 6 asistler, 5 asistler, 7 asistler. Tekrardan o şeyi aldı. Sanki Rose aralarında sıkıntı varmış gibi. O benim dikkatimi çekti. Tom'un da... Abi yani elinde şimdi takım arkadaşının Rose olunca da sıkıntı yaşanmayacak gibi de Sürekli sakatlanan tabii. bir adam. yani yazık oldu çocuğun da kariyerini. Hakikaten MVP oldu seni hatırlıyorum da. En etiklendiğim MVP'lerden bir tanesi oldu. Ya biz şey diyorduk artık yani. Derrick Rose başka ha, tabii. boyutta falan. Hani böyle Westbrook'lar şunlar bunlar. Hani Chris Paul mesela o zaman en iyisi falan. Artık Chris Paul'un da esamesi okunmaz. Vodham her şeyi tabii, yapıyor falan tabii. diyorduk. Yani ben bir Miami maçı hatırlıyorum. İnanılmaz oynadı. Ayakta izlemiştim maçı artık. Yani Rose ayakta alkıştı, alkışlıyordum. İnanılmaz oynamıştı. Kariyerin oradan buraya gelmesi hakikaten çok üzücü. Ama orada işte Tom'un genel olarak bir eleştirilmesi lazım. Yani Tom bence iyi bir koç. Eee ama oyuncu rotasını ayarlamakta, e, oyuncunun sağlığını düşünmekte biraz yanlışları var. Biraz dilatta bayağı yanlışları var. Yani o sezon Philadelphia serisinde o malum seride rozu çıkarsa belki çocuğun kariyeri hiç böyle olmayacaktı. Çünkü biraz da sakatlık bu tarz şeyler bir kere sakatlanmaya bakıyor. Özellikle böyle darbeye yakın, penetreye yakın oyuncularda. Bir kere sakatlandı mı kolay kolay geri dönemiyorsun. Eee işte bunu biz beraber falan da Hepsini gördük. E, çünkü o zaman diğer ayağına güç veriyorsun. Diğer tarafına güç veriyorsun. Bu sefer o teklemeye başlıyor. E çıkıyor. E, Tom'un o konuda düşünmesi lazım. Bir, bir diğer konusu düşünmesi gereken konu da. Mesela ben e, bu sezon seçtikleri Doug McDermott diye bir çocuk var. Ben geçen sen çok severek izliyordum maçlarını. Sen biliyorum abi izlemiştin. Mesela ben bu sezon onu kullanabileceklerini düşünüyordum. Önemli bir oyuncu olabileceğini. Önemli bir rol oyuncusu olabileceğini düşünüyordum. Ki... E, Olabileceğini 2-3 maçtır gösteriyor. Onu mesela bütün sözü oynatmadı. Ben işte tuttu. Yani oynat çocuğu, dene bir rotasyonu kullanmaya çalış. Yok kullanmıyor. Tibo da o biraz şey gibi ya. Ben o Christophe Daubo benziyorum. O konularda çok tutucu bir adam. Çünkü Duck'ın ben maçlarını D-Smart sağ olsun. Fox Sport'ta da sürekli o onun maçları veriliyordu. Oradan seyretti Hakikaten yani ben de biliyorsun seni kadar beğeniyordum, övüyordum. iyi iş yapacak işte rebound katkısı, iyi bir skorer falan. Bir de biz onu de izliyorduk tabi. Detroit draft'ta der miyiz izliyorduk. Ya düşün yani o şekilde işte ilk 8'den gider mi? Çünkü Detroit'in ilk 8'den seçmesi seçseydi oradan seçecekti daha doğrusu. Ona Charlotte'a gitti o hakkı da. Hani sesi oradan seçer mi diye düşündüm bir adam. Ben bir de Tibo'nun ben yazın açıklamaları da vardı. Evet, daha fazla rotasyon yapacağım süreleri daha da düşüreceğim falan filan diye ve düşü de düşürü 30 saniye falan tabii canım yani bu mudur düşürdüğün şey ya orada ama işte orada hani biz hep konuşuyoruz yönetimle de arasında sıkıntı var onu muhtemelen suyu ısınıyor e, biraz bence olarak bence yolları ay ayıracaklar gibi geliyor yani bu sezonda tabii ne istiyorlar onu da bilmiyorum ama yönetim muhtemelen en azından bir konferans atıyorum o çok sıkıntı. Gelebilirler mi oraya? Çünkü çok sallantıda sakatları çok. Ben yolların ayrılacağını düşünüyorum. E, Tibo'da da bilmiyorum. Lakers'a gidebilir bence. Byron Scott'ın yeri. Byron bir geçiş koç olarak getirdiler. Onlar geçen sene de çok istemişti hatırlarsın abi. Evet açıkçası e, gitse şaşırmaz kimse. Göreceğiz. Ya tabii ben şimdi burada dayanamayacağım yine söyleyeceğim. Hani bu Byron Scott'a da sallıyorlar ki ben Byron Scott'ı hiç beğenmem <gülüyor> biliyorsun. Hiç yanat de kardeşim yani bu sene de Byron Scott'a sallayan adam geri zeka almış Tabii ya. canım. Yani adam Ya ben Byron Scott'u hiç beğenmem. Yani bir şey olsam pilot takımda koç yapmam ama yani Byron Scott ne yapacak abi yani? Bu Lakers bu. Lakers yani şu Lakers'tan yani. şu haliyle daha fazla galibiyet alacak başka koç yok bence yani. Yok. olur yani. Yani ne olacak? bir alakası yok. Takım kadrosu bu. Yani adamlar değil ki kıvamda kat öyle oynuyor abi. Yani işte hani şimdi şey demesinler lan madem öyle diyorsun niye Tom Thibodeau Hayır. Ben diyorum skatı yani anaokul <gülüyor> koç yapmam ama yani Lakers'ta da hiç en son tartışacak şey koç kadro kadro duydu. Ya say ilk peşini desen bir Allah'ın kulu sayamaz. Lakers'ı bile sayamaz ilk peşini. Ben şunu Lakers. söyleyeyim yalnız Lakers taraftarı yıllardır işte o e, biraz NBA'nin yüzde bakmasıyla işte Gasol Takasa'yla hep bir ayaklarına düştü şans kucaklarına düştü. Aman yani. <gülüyor> ayakları demişim eee sürekli işte 2006'da bunu alırız 2007'de bunu alırız işte tekrar başa oynarız. Tamam Lakers Los Angeles önemli bir cazibe ama yani o kadar kolay değil o işler. Bir kere düştün mü? Takımı tekrar o kaldığı kurmak çok zor. Mesela Kobe'nin kontratının etkisi olması falan Fishman Lakers'ın kolay kolay düşündüğü kadar çok toparlayacağını düşünmüyorum ben. İşte o... ilk defa sıfırdan. Bir evet şey yani son 10-15 yılda ilk defa böyle bir şey yapıyorlar. Tamam bir eee Kobe'li kötü bir sezon geçirdiler de Kobe o zaman Hala e, çok efektif bir süper yıldızlı, yaşı hala genç, e, bugün en önemli iki, iki koncusundan bir tanesiydi ve işte Gasol takası kucaklandı düştü tekrardan yükseldiler ama sıfırdan yükselmek o kadar düşündükleri kolay değil, kadar kolay değil. Ya bir de artık bu şeyden de sıyrılmak lazım e, demin dediğin güzel nokta tamam hani Lakers'lar New York'tur cazibe falan filan da e, New York'ın şimdi kazanmasını <gülüyor> görüyoruz işte. Melo'dan başka da Kimseye cazip gelmeyen bir takım. Yani bugün şimdi bundan birkaç yıl önce Cleventon'un ne cazibesi vardı? Yani Miami'nin çok mu cazibesi vardı bir zamanda? Les Clippers. Clippers yıllarca Lig'in en kötü takımıydı. Yani Lig'in en kötü takımıydı. E şimdi orada bir Duck Rivers faktör var. İnsanlar Duck Rivers için oraya şey Oldu bile geliyor abi. Bugün o yani tabii o da ayrı bir konu. E var. Yani mesela Oklahoma çok mu büyük yer ya da Memphis? En şeylerin en fansı. Yani tutturduğun zaman e, götürüyorsun ya bir de işte paraya bakar. E, Stephen Fengandy bir kalemde Golden State'in teklifini reddedip Detroit'e evet. geldi. Aradaki potansiyel farkı ortada yani. Normalde ne dersin Golden State'e gider dersin. Kadra potansiyeli ama verirsen Bilir. parayı geliyor. E de bu yaz işte hem kendi bir karizması var hem abisi, <gülüyor> kardeşi Jeff Fengandy'nin şeyi bir lobi diyoruz şu durup bu durup bir bakarsın sürpriz bir imza attırır mesela ya biraz da olaya öyle bakmak lazım işte yani çok da bu şeye takılmamak lazım ya artık eskilendi mesela Lakers için de ben muhtemelen şöyle olacak diye düşünüyorum da bu çok konuşuruz ama ben Rondo ve Kevin Love amlesi çok saçma bir hamle olur ben öyle diyeyim sana artık tekrardan yaplanacağız diye uğraşırlar <gülüyor> işte saçma olacak ama bana o, o hamle ha, geliyor yani ben mi? şey saçma derken e, olmayacağından değil bu, bu, yo, yo, anladım, bu konuşuluyor. Anladım. Ben de olsam ben de. Bu konuşuluyor anladım, ama bu konuşuluyor. yani Rondo'yu ben şu an almam. Yani Rondo çok kötü yani. bir oyuncu mu? Değil. Ama Rondo çok sorunlu bir karakter. Ve sen bu sorunlu karakterler takım kurmaya çalışırsan olmaz. Love Tamam Love Minnesota'da çok iyi bir sezonlar geçirdi. İşte e, ligin en iyi dört numarası diye konuşuluyordu. Ama gördük klima'da Süperstar'la hala tartışılan bir oyuncu. Ve tartışılması gereken bir oyuncu. Yani birçok sıkıntısı var. Soğuma, soğumada birçok sıkıntısı var. İşte bu sezon gördük. E, dominantlığı konusunda diğer işte yanında daha dominant oyuncu olursa ona uyum gösterme, ona onun yanında tekrardan ayağa kalkması konusunda büyük sıkıntılar oldu bu sezon gördük. E böyleyken sen bu iki oyuncu ben gelsin işte takımın en büyük yıldızları yapacağım. İşte iki, iki takım onun üzerine kuracağım dersen sıkıntı olur. Ya bir de Kevin Love e, şöyle söylemek lazım. Lakers gibi ee, ya çok çok büyük hedefleri olan çünkü hedefleri çok çok büyük. Olmaz ama mesela Kevin Love kim için nelerdir? Detroit idealdir, Philadelphia idealdir. Hatta şu an New York Knicks mesela alsa idealdir. Mesela bu takımlar alsa ben eleştirmem Şimdi hani şu, şu çelişki olmasın diye diyorum. İleriden diyelim atıyorum Detroit, Philadelphia ya da New York'tan biri Kevin Love'ı aldı. Benim söyleyeceğim cümle 10 üzerinden 10. Şimdi hani şey demesinler diye söylüyorum. Daha düne kadar adamı kötüliyordunuz. Çünkü bunlar geçiş takımı şu an. Bu geçiş takımında olur. Çünkü Minnesota'da görüyorduk ki onları. Ya da bir geçiş takımı ama şöyle bir geçiş takımı. Lakers dediğimiz gibi hedefleri her zaman yüksek olan. Ya yani. Biz bugün Philadelphia olarak her zaman biraz daha şeye gidelim. Önce şunu bir yapalım. Arkasından şunu bir yaparız mantığıyla gidiyoruz. Ama Lakers öyle değil. yani Lakers bu hamleyi yaparsa tamamen bu oyuncunun üzerine kuracak. Ve Lakers'da iki sezon arka arke başarısı olursan hemen kazan kaynar. Yeter. Çünkü biz zaten 2004'te peynir ekran <gülüyor> şampiyon olduk diye diye 11 yılımız geçti yani. Bize tabii, koymaz. Tabii. Adam gelse başarısız olduğu zaman sana yani da ben, koymaz. Alışmış ben 2023'e kadar playoff beklemiyorum. Biz sadece gelecek yani, işte biz bu sene şey diye düşünüyoruz. Bana bugün bir arkadaş mesaj yapmış. Piyedaf'e kimi draft edecek diye. Dedim vallahi sakat uzun onu ona draft ederiz herhalde. Her sene bir tane sakat uzun draft ediyoruz. Yani, bu bir dahaki programda da e, bu hafta playoffları konuştuk. Gerçi bir dahaki programda da pilotları konuştuz ama daha geniş bir şekilde yapılanma sürecinde olan takımları konuşmak Tabii. lazım. Çünkü koç arayanlar da var. Demur, Orlando gibi ki Orlando'nun heyecan verici bir kadrosu var. Onları da ben, ayrı bir program yapalım. Orlando yerinde yap olsam polis haber veririm. Brian ve eyalet işine sokmam. <gülüyor> yani yani aman, uzak aman, dursun. Aman. Yani nasıl bir özgüveni varsa Orlando'nun işi Orlando'nun iş ya, istiyor yani. Ya Hazır takımın içine etti. 12 sezon arka arkaya playoff yapmış takımı sen playoff dışına soktun ya. Playoff dışına soktun ve bir sezon önce 3.'yüydü o takım. Yani ya bugün bizim forumda da yazmışlar gördüm. Hoşuma gitti. Ya. Hakikaten Denver sezonu da branş şovsuz başlasa muhtemelen playoff'a olabilirdi. Tabi tabi playoff yani. yarışı ne olur azından yani. Yani Denver'ın söylendiği gibi yani Denver'ın yapılanması gereken bir kadrosu yoktu. Denver'ın bir tane süperstar bulması lazım. Yani, ya da Tyler Everson'un süperstar yani bir, bir tabiye çıkması lazım. Yani. Olmadı ama olmaması istimdisi bir yana. Sen bu oyuncuları geriye götürdün. Tyler çok iyi bir oyuncuyken ilerleyeceğine geriye gitti. E bu sebebi işte bir Ayşay ve ee, Phil Jackson'ın artık eksilen taktikleri. Yani bak ya zaten o Phil da öyle bir, e, bir zehir açıladı ki işte üçgen şu bu bir, Denver vuruyor. Şimdi zaten New York'ta Derek Fisher yani ben Fischer'ın, Fischer'a üzülüyorum. Aynen, aynen. Yani Fisher başka bir genel menajerle çalışsaydı ben o sistemde ısrar edeceğini hiç zannetmiyorum. Ya başka bir genel menajer olsaydı onu da getirmeyebilirdi abi. Ha, o, onu da getirmeyebilirdi o da doğru. Orada da haklısın ama ne hani en azından bir şans verilse bile muhtemelen. Yani şey yapardı Scott Brooks asistan yapardı. <gülüyor> Olabilir, olabil. Onu yani... düşündüler ki gerçi bir ara. Ama onu, onu bir ara düşündüler de işte Derek Fischer'ın o üçlüklerin cazibesine takılıp Hala rotasyonda 20 dakika süre vermeyi daha cazip buldular. E işte göreceğiz bakalım. Scott Brooks çok seviyordu ya. <gülüyor> Zaten bu Thunder'ın çöküşü de bağlanıyor. <gülüyor> Derek Fisher'ın gidişine bağlanıyor. Ya. Son son ekleyeceğim bir şey var mı? Valla açıkçası aklıma bir şey gelmiyor. Toparlarsak şunu söylemek lazım. Ee, Indiana'lı Miami, ben Doğu'da playoff için bir adım önde Batıda ise oklamayı şu ançtan, şu havada, emin şu gidişatında, video yapışı için bir adım önde görüyorum. Telaffuzunuzda, konuşmamızda bir sıkıntı olacaksa affola. İlk defa podcast yapıyoruz. Biraz heyecanda vardı tabi. Şimdiden kusura bakmasın dinleyenler. Bu kadar abi. Selam göndereceğim biri var mı? Klasik ee, var mı? selam tabii biri. Tabi, Avrupa'nın en büyük skaneri olan Andre Gutnock'a buradan selamlarımı gönderiyorum. Ben de o zaman Avrupa'nın en karizmatik basketbolcusu Boklan Boklan Önce'ye selamlarımı yollayayım. Tabi Kenan'ın <gülüyor> sayıda unutmayalım. O bizim manevi kart. Biliyorsun hani bana çok söylüyorlar abi Kenan'ı unuttun mu falan diye, ben üzerine artık baskı bırakmamak için Kenan'ın üstüne ağzımı almıyorum. <gülüyor> doğru canım doğru. Yani gayri resmi menajere ilan edildiğim için, yoksa Kenan'ı seviyoruz yani. Bana geçen gün birisi sordu, abi Kemal abiye sorsana Kenan'ın ne sakatlığı varmış diye. <gülüyor> dedim yani <gülüyor> Fenerbahçe şeyi ne sor Kemal abi nereden bilsin dedim Ya bir de son olarak Şeyi sorayım ya bugün çok hoşuma gitti Benim ee, İvkoviç'in <gülüyor> <gülüyor> şey Ya ben böyle Koşları seviyorum ya Yalnız evet. orada çocuğun gözü gidecekmiş abi ya Ya ben onu gördüm de O parçalardan bir tanesi direkt kafasını sıyırıp geçiyor Olsaydı biraz facia olurdu da Ya <gülüyor> çok Aynen. Ama. Ben o maçı da izledim biraz haklıydı da Efes çok daha kayıt başladı direkt patlattı daha ilk moda da oldu bir de o olay. yani e, ben seviyorum sen dediğin gibi o o tarz şeyler biraz ben şey şey önemli kenardaki koçun enerjik olması işte koçun tavırları falan çok önemli ben bazen maçı izlerken o vodu şey izliyorum o ikon izliyorum yaptıkları işte tavırları falan çok hoşuma gidiyor öyle kenarda e, sadece izlenmesa Fedex'im biraz öyleydi İlk aklıma o geldi. Canım, otururdu. otururdu. Ben zaten biliyorsun böyle şey derdim ona. Banyo yani. gibi. Mübarek yani otururdu orada. işi şey yoktu. Mesela Greg Popovich tam bizim kanalımız yani. adam. Böyle iz şey olsunlar. Efektif olsunlar. Daha iyi izleyen hoşuna gidiyor bence. Tabii. Ya ben geçen e, son olarak artık şeye bağladık da biraz Euro Anadolu Fenerbahçe Anadolu Anadolu'ya maçını izlerken duygulandım. Bir basketbol severleri olarak duygulandım. Sen dedin ya kenara bak. Ya kenara baktım bir kenarda İvkovic. Bir kenarda da Obradovic var. Ya dedim yıllar önce biri deseydi ki yani Türkiye'de oturacaksın tribünde bir maç izleyeceksin. Bir takımın başında Obradovic, bir takımın maçında Ilkovic. Yani dalga mı geçiyorsun? Tabii. Ya yani çok yani o yüzden Türk basketbol severler de Ya Avrupa tarihinin son işte 10-15 yılın en önemli 3-4 koşundan birini böyle sıralasak iki tanesi burada. İki tanesi eğer iki kulüp yani iki kulübün bir tanesinin ikisi başında. E böyle olunca da bunun kıymetini bilmek lazım. Yarıştırmaktan daha çok bundan e, öğrenmek lazım. Bir şey çıkarmak lazım. Yetiştirmek lazım. E, ama biz daha çok işte huyu olarak yarıştırmak. O mu daha iyi? Bu mu daha iyi? İşte o mu daha şey? Ya yok gerek yok bunlara. İkisinden de. Herkesin, herkesin kendine has bir tabii, özelliği tabii. vardır. Herkesin daha iyi olduğu bir alan tabii. vardır. Öyle bakmak lazım. Artı bir usta için de İvkoviç ustasıdır. Hı -hı. için. Yani Çırağ'nın kendini geçmesi Bence daha büyük bir gururdur. Ben kendimden biliyorum. Ya sen beni, sen, sen beni ikiye katladın. Bu benim için daha büyük bir gururdur. Yani insanlar öyle bakmak lazım. Bizde tabii birbirini yarıştıranlar saçma sapan ego yapıyor. Yoksa bu adamların e, arasında böyle. Hani bir de şey sorulur ya her röportajda. Hayır hayır. İlk öde Obradoş çağıranlar Ya bunları yani o yüzden fers fers. fersi. On kulakların kulaklarını çınlatalım. Beni Twitter'da <gülüyor> bloklamış bir şey demedim ama. Yani hiçbir şey demediğim halde. Boş yavaş. Belki belki dinler diye. Hani dinler dinler sonra satar. Ben buradan buradan Doğru, söyleyeyim. Yani. Basketbola falan da söylüyorum. Bundan sonra benim bulduğum bilgileri kullanacaklarsa bari ismimi yazsınlar. Doğru sen geçen Twitter'da patlamış. Ya abi oturdum çıkardım o kadar saat uğraştım. Sanki hiçmiş gibi direkt benim bulduğum çıkardığım bilgileri kendileri bulmuş gibi kullanmışlar. Yani kullanın da yani ne bileyim biz böyle öğrendik. Birisinden bir bilgi alıyorsam o kişiyi onur etmek için söylersin. Ayıp değil mi bu yani o kişiden aldığını söylemek? İlginç yani. Ya, yapacak bir şey yok. İşte bunları e, dediğim gibi İvkoviç gibi Obrudovuş gibi adamlarla aşacağız i̇nşallah. gibi geliyor. Bu kültürü, bu kültürü bize aşılaşacaklar. İnşallah şeyler. bu sene Final ee, Four'da kupa gelince bütün aşılar yerine gelir abi. İnşallah. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. kalın.